Kadınlar ülkesi Şaşırtıcı olmayan bir girişim Bunlar ne yazık ki akıldan olduğu gibi yazıldı. Eğer özene bezene hazırladığım malzemeleri kullanabilmiş olsaydım ortaya oldukça farklı bir hikaye çıkardı. Notlarla, dikkatle kopyalanmış belgelerle, ilk elden çıkma betimlemeler ve resimlerle dolu kusursuz kitaplar en büyük eksik de bu Elimizde bazı şehirlerle parkların kuş bakışı görüntüleri, caddelerin, binaların ve şu görkemli bahçelerden birkaçının dışarıdan ve içeriden sevimli görüntüleri, hepsinden de önemlisi kadınların kendi görüntüleri vardı. Nasıl göründüklerini kimse tahmin bile edemez. Kadınlar söz konusu olduğunda yapılan betimlemeler asla tam anlamıyla iyi olmaz. Zaten ben de betimleme konusunda hiç başarılı değilimdir. Ancak bu bir şekilde yapılmak zorunda. Dünyanın geri kalan kısmının bu topraklardan haberdar edilmesi gerekiyor. Gönüllü misyonerlerin, tüccarların ya da açgözlü arazi simsarlarının burayı düşüncesizce işgal etmelerinden korktuğundan bu toprakların bulunduğu yeri söylemek istemiyorum. Eğer bulabilirlerse orada istenmeyecekler. Bunu onlara rahatlıkla söyleyebilirim. Üstelik bizden daha kötü muamele görecekler. Her şey şöyle başladı. Aynı sınıftan üç arkadaştık. Terry O. Nicholson, geçerli bir sebeple ona yaşlı Nick derdik. Jeff Magrave ve ben, Vendik Jennings. Birbirimizi yıllardır tanıyorduk. Aramızdaki farklılıklara rağmen pek çok ortak yönümüz vardı. Bilim hepimizin ilgisini çekiyordu. Terry canının istediğini yapacak kadar zengindi. En büyük isteği araştırma yapmaktı. Pek çok konuda bir dizi araştırma yapmıştı. Bu yüzden de artık var olanları birbirine eklemek ya da aradaki boşlukları doldurmak dışında keşfedecek bir şey kalmadığını söylüyordu. Aradaki boşlukları gayet de iyi dolduruyordu. Çok yetenekliydi. Mekanik ve elektrik konusunda çok başarılıydı. Çeşit çeşit teknesi ve motorlu aracı vardı. Ayrıca en iyi havacılarımızdan da biriydi. Terry olmasa bu işi asla yapamazdık. Jeff Magrave bir şair, bir botanikçi ya da her ikisi birden olmak için doğmuştu. Ancak çevresindekiler bunların yerine onu doktor olmaya ikna etmişlerdi. Yaşına göre iyi bir doktordu fakat asıl ilgi alanı bilimin harikaları diye adlandırdığı şeydi. Bana gelince, alanım sosyoloji. Tabii bunu başka birçok birimle desteklemek gerekiyor. Ben bunların hepsiyle ilgileniyorum. Terry coğrafya, meteoroloji gibi somut konularda başarılıydı. Jeff biyolojide onu her an alt edebilirdi. Bense konu bir şekilde insan yaşamını ilgilendirmediği sürece konuştuklarını umursamıyordum. Hoş insan yaşamını ilgilendirmeyen pek de bir şey yoktur ya. Üçümüz büyük bir bilimsel inceleme gezisine katılma şansı yakaladık. Bir doktora ihtiyaçları vardı ve bu Jeff'e henüz başladığı çalışmalarını yarıda kesmesi için bir mazeret sunuyordu. Terry'nin deneyimine, uçağına ve parasına ihtiyaçları vardı. Bana gelince Terry'nin etkisiyle bu işe girmiştim. Gezi, haritalarının çıkarılması gereken ilkel lehçelerin konuşulduğu, her türlü tuhaf bitki örtüsüyle hayvanın bulunduğu çok büyük bir nehrin, binlerce kolunu ve bu nehrin ardındaki geniş iç bölgeyi kapsıyordu. Ancak bu hikaye bu geziyle ilgili değil. Yaptığımız gezi kendi yolculuğumuz için sadece bir başlangıç oldu. Merakım ilk kez rehberlerimizle konuşurken açığa çıktı. Dil konusunda hızlıyımdır. Pek çok dil bilirim. Yeni bir dili de çabuk kaparım. Bu yeteneğimin ve beraberimizde götürdüğümüz oldukça iyi bir çevirmenin yardımıyla bu bölgeye yayılmış kabilelere ait çok sayıda halk mitini ve efsanesini kağıda döktüm. Aşağıdaki büyük dağlardan ayrılarak apansız beliri veren uzun tepelerle akarsuların, göllerin, bataklıkların ve sık ormanların karanlık yumağında Nehrin üst bölgelerine doğru ilerledikçe bu yabanıl insanlardan pek çoğunun uzaklardaki tuhaf, korkunç kadınlar ülkesiyle ilgili bir hikayesinin olduğunu fark ettim. İşte şurada, orada, yukarıda verebildikleri bütün yol tarifleri bundan ibaretti. Ancak anlattıkları efsanelerin tümü hiçbir erkeğin yaşamadığı, sadece kadınlarla kız çocuklarının bulunduğu böylesi tuhaf bir yerin varlığı konusunda birleşiyordu. Hiçbiri orayı görmemişti. Herhangi bir erkeğin oraya gitmesinin ölümcül derecede tehlikeli olduğunu söylüyorlardı. Ancak çok eskiden cesur bir araştırmacının orayı, o, büyük ülkeyi, büyük evleri, sadece kadınlardan oluşan çok sayıda insanı görmüş olduğuna dair söylentiler vardı. Başka kimse gitmemiş miydi? Evet, çok sayıda kişi gitmiş ancak hiçbiri geri dönmemişti. Anlatılanlara bakılırsa bana göre bir yer olmadığı kesin gözüküyordu. Bizim çocuklara bu hikayeleri anlattım. Güldüler. Tabii ben de. Yabanıl düşlerin nelerden oluştuğunu biliyordum. Ancak en iyi keşif gezilerinde hep olduğu gibi tam da eve dönmek üzere tekrar yola çıkmak zorunda olduğumuz günden bir gün önce gidebileceğimiz son noktaya vardığımızda bir şey keşfettik. Asıl yerleşim bölgesi ana nehir olduğunu düşündüğümüz suyun kıyısındaki bir kara parçası üzerindeydi. Bu su, haftalardır gördüğümüz gibi yine çamurlu bir renkte ve aynı tatlıydı. Kıpır kıpır, cim bakışlığı, çok deneyimli olan son rehberimize bu nehirden söz ettim. Bana bir başka nehir daha olduğunu söyledi. Şu ileride, kısa bir nehir, suyu tatlı, kırmızı mavi renkli. Bu ilgimi çekmişti. Doğru anladığımdan emin olmak için ona yanımda taşıdığım kırmızı mavi kalemleri göstererek tekrar sordum. Doğruydu. Nehri sonra da güneybatı yönünü işaret etti. Nehir, güzel su, kırmızı, mavi. Terry hemen yanımızdaydı. Rehberin işaret ettiği taraf ilgisini çekmişti. Ne diyor var? Rehberin dediklerini söyledim. O an gözleri parladı. Ne kadar uzakta olduğunu sor. Adam kısa bir mesafe olduğunu söyledi. Ben bunun iki hatta üç saat olacağını düşündüm. Gidelim diye tutturdu Terry. Sadece üçümüz... Belki gerçekten bir şeyler bulabiliriz. Orada doğal civa vardır belki. Belki de çivit diye atıldı Jeff umarsız gülümsemesiyle. Henüz erkendi. Yeni kahvaltı etmiştik. Bu işi başaramazsak bizim için amma da saftiriklermiş diye düşünmemelerini dileyip gizliden kendimize göre küçük güzel bir şeyler bulmayı umarak karanlık basmadan döneceğimizi söyleyip sessizce yola çıktık. Upuzun iki saat. Neredeyse üç saat geçti. Buraları birinin bunu tek başına çok daha hızlı yapabileceğini düşünüyorum. Burası kendi başımıza yolumuzu asla bulamayacağımız orman, nehir ve bataklık arazinin Arap saçı gibi birbirine girdiği içinden çıkılamaz bir yerdi. Ancak bunun bir yolu vardı. Terry'i elinde pusulası ve not defteriyle yönleri işaretleyerek önemli noktaları belirlemeye çalışırken gördüm. Bir süre sonra öyle büyük bir bataklık göle vardık ki etrafını çevreleyen orman Göle nazaran oldukça alçak ve karanlık görünüyordu. Rehberimiz oradaki teknelerle kamp yerimize gidebileceğimizi söyledi. Ancak yol uzun, bütün günü alır diye de ekledi. Bu su öncekinden biraz daha berraktı ama kıyıdan tam olarak anlayamıyorduk. Yaklaşık bir yarım saat daha etrafında dolaştık, ilerledikçe zemin sertleşiyordu. Az sonra ağaçlıklı bir burnun köşesinden dönünce birdenbire sarp, çorak dağ manzaralarıyla bambaşka bir toprak parçası gördük. Teri hayranlıkla, şu doğudaki dağ kollarından biri dedi. Sıra dağlardan yüzlerce mil uzaktadır belki de. Böyle ara ara bir görünüp bir kayboluyorlar. Birdenbire gölden uzaklaşarak dost doğru kayalıklara yol aldık. Daha nehre varmadan akan suyun sesini duyduk. Rehber sözünü ettiği nehri gururla gösterdi. Kısa bir nehirdi. Kayalığın önündeki yarıktan aşağıya doğru dar, dik bir çağlayan haline döküldüğünü görebiliyorduk. Suyu tatlıydı. Rehberimiz kana kana içince biz de içtik. Bu kar suyu diye açıkladı Terry. Arkadaki tepelerden geliyor olmalı. Ancak kırmızı mavi renkte oluşuna gelince rengi soluk yeşilimsiydi. Rehberimiz hiç de şaşırmış görünmüyordu. Biraz etrafı kolaça indikten sonra bize kıyısı boyunca kırmızı, evet aynı zamanda da mavi lekelerin görüldüğü oldukça sıradan bir su birikintisini işaret etti. Terry büyütecini alıp incelemek için yere çömeldi. Bir tür kimyasal madde. Ne olduğunu hemen söyleyemem. Bana boya maddesi gibi geliyor. Biraz daha yaklaşalım diye üsteledi. Yukarıya, çağlayanın daha yakınına. Nehrin dik kıyılarına doğru tırmanarak dökülen suyun altında köpürüp kaynayan su birinkincisine biraz daha yaklaştık. Burada kıyı inceleyince bariz renk zerreciklerine rastladık. Hatta... Jeff birdenbire beklenmedik bir ganimet yakalayıp havaya kaldırdı. Bu bayağı uzun, iplik iplik olmuş bir bez parçası, bir paçavraydı. Ancak suyun rengini soldurmadığı parlak, kırmızı, desenli, iyi dokunmuş bir kumaştı. Böyle kumaşlar yapabilen yerli kabileler olduğunu bilmiyorduk. Rehberimiz heyecanımıza sevinmişti. Sakince suyun kenarında dikiliyordu. Bir gün mavi, bir gün kırmızı, bir gün yeşil diyerek Torbasından başka bir parlak kumaş parçası çıkardı. Çağlayan'ı göstererek aşağı gelin dedi. Kadın ülkesi işte şurada. Bunun üzerine meraklandık. Hemen oracıkta durup yemeğimizi yedikten sonra daha fazla bilgi almak için adamı sıkıştırdık. Bize sadece diğerlerini söylediklerini tekrar edebildi. Burası hiçbir erkeğin bulunmadığı, bebeklerin hepsinin kız olduğu bir kadınlar ülkesiydi. Erkeklere yer yoktu, tehlikeliydi. Bazı erkekler görmeye gitmiş ancak hiçbiri geri dönmemişti. Terry'nin ağzının açık kaldığını görebiliyordum. Erkeklere yer yok mu? Tehlikeli mi? Hemen oracıkta şelaleye tırmanacakmış gibi görünüyordu. Bu dimdik kayalığa tırmanmanın herhangi bir yolu olsa bile rehberimiz bunu dikkate almayacaktı. Karanlık basmadan ekibimize geri dönmeliydik. Onlara söylersek belki de kalırlar dedim. Fakat Terry aniden durdu. Bana bakın arkadaşlar, dedi. Bu bizim buluşumuz. O yaşlı, kendini beğenmiş profesörlere söylemeyelim. Onlarla birlikte dönüp sonra geri gelelim, sadece biz. Kendi kendimize küçük bir gezi yapalım. Fazlasıyla etkilenmiş bir halde ona baktık. Tam anlamıyla Amazon tabiatlı, keşfedilmemiş bir ülke bulmanın bu bekar delikanlılara cazip gelen bir yanı vardı. Elbette bu hikayeyi inanmamıştık. Ancak şimdilik... Bu paçavraları büyük bir dikkatle inceleyerek buradaki yerli kabilelerin hiçbiri böyle bir kumaş dokunmamıştır dedim. Tepede orada bir yerde bizim yaptığımız gibi kumaş eğirip dokuyor boyuyorlar. Bu önemli bir uygarlık olduğunu gösterir Van. Böyle bir yerin var olup da bilinmemesine imkan yok. Ah doğrusu bilmiyorum. Prenelerin oradaki o eski cumhuriyet Andorra mıydı neydi? Orası hakkında çok az kişi bir şeyler bilse de Bin yıldır kendi kendine varlığını sürdürmektedir. Sonra Karadağ var. Şu muhteşem küçük ülke. Şu koca sıra dağları inip çıkarken bir düzine Karadağ kat etmiş olabilirsin. Kamp yerimize dönerken yol boyunca hararetle bunu tartıştık. Eve dönüş yolunda da bu konuyu özenle başkalarına duyurmadan tartıştık. Daha sonra Terry hazırlıklarını yaparken de kendilerimize tartışmayı sürdürdük. Terry bu konuda çok hevesliydi. Neyse ki çok parası vardı. Yoksa bu işe başlamak için yıllarca reklamını yapıp yalvarmak zorunda kalabilir, millete eğlence, gazetelere magazin konusu olabilirdik. Ancak T. O. Nicholson sosyete köşesindeki önemsiz bir haber kadar bile ilgi çekmeden büyük buharlı yatını hazırlayıp içine özel yapılmış büyük motorlu teknesini yerleştirmeyi ve gizli çift motorlu uçağını tıkmayı başarmıştı. Yolculuk için kumanyamız, ilaçlarımız, her türlü gerekli araç gerecimiz vardı. Önceki deneyimi bu konuda çok işine yaramıştı. Elimizdeki tam takım küçük bir aygıttı. Yatı en yakın güvenli limana bırakıp motorlu teknemizle o uçsuz nehre gidecektik. Sadece üçümüz bir de pilot. Daha sonra pilotu önceki sefer gittiğimiz en uç kamp yerinde bırakacak o berrak akarsuyu aramaya kendimiz gidecektik. Teknemizi o geniş sığ göre demirleyecektik. Teknenin üstünü istiride kabuğu gibi kaplayan ince ama sağlam özel bir zırhı vardı. Terry gururla buranın yerleri bunun ne içine girebilir ne zarar verebilir ne de bunun yerinden oynatabilir diye açıklamada bulundu. Uçuşumuza gölden başlayacağız. Tekneyi de dönüş noktamız olarak bırakacağız. Dönebilirsek dedim neşeyle. Hanımlar seni yerler diye mi korkuyorsun diye dalga geçti. Jeff sözcükleri uzatarak ''Bu hanımlar konusunda o kadar emin değiliz biliyorsunuz'' dedi. Zehirli ok ya da benzeri şeyleri olan bir beyler grubu da olabilir. Teri ilgisiz bir tavırla istemiyorsanız gitmek zorunda değilsiniz dedi. Gitmemek mi? Beni durdurmak için mahkeme kararı gerek. Jeff de ben de bundan emindik. Fakat yol boyunca defalarca anlaşmazlığa düştük. Deniz yolculuğu bir konu üzerine tartışmak için harika bir ortamdır. Artık konuşmalarımıza kulak kabartacak kimse olmadığından güvertedeki şezlonglarımıza yan gelip yatarak Gevezelik etmekten başka yapacak bir şeyimiz yoktu. Gerçekleri tam olarak bilmediğimizden tek yapabildiğimiz durmadan fikir yürütmekti. Kağıtlarımızı yatın duracağı yerdeki konsolosluğa bırakırız diye planladı Terry. Eğer varsayalım bir aya kadar geri dönmezsek peşimizden kurtarma ekibi gönderebilirler. Cezayi bir keşif diye vurguladım. Hanımlar bizi gerçekten yiyecek olursa bizim de misilleme yapmamız gerekir. Son mola yerini kolayca bulabilirler. Ben de gölün, kayalıkların ve Çağlayan'ın krakosini çıkardım. Evet ama yukarıya nasıl çıkacaklar diye sordu Cev. Bizim geldiğimiz yoldan tabii ki üç değerli Amerikan vatandaşı tepelerde bir yerde kaybolursa bir şekilde peşlerine düşerler. Bu güzel toprak parçasının pırıltılı cazibesinden hiç söz etmeyip adına Kadınistan diyelim diye kestirip attı. Haklısın Terry. Bu hikaye bir duyulursa Nehir kaşiflerle dolar, uçaklar arı sepeti gibi doluşur buraya. Bunu düşünürken güldüm. Boyalı basını bu işe sokmamakla büyük hata ettik. Tanrı korusun ne başlıklar atılırdı. O kadar da değil dedi Terry hırsla. Bu bizim ekibimiz, orayı tek başımıza bulacağız. Orayı bulunca, ''Tabii eğer bulabilirsen ne yapacaksın?'' diye sordu Jeff nazikçe. Jeff hassas ruhlu bir insandı. Sanırım bu ülkenin eğer varsa böyle bir ülke, Çiçekler, bebekler, kanaryalar, düzgün insanlarla falan dolu olduğunu düşünüyordu. Terry'nin ise kalbinin derinliklerine düşlediği kutsal tatil yöresi sadece kızlar, kızlar ve kızlardan oluşuyordu. Sadece üçü arasında değil, etrafta başka erkekler varken de kadınların gözdesi daima Terry olduğundan hoş düşler kurmasına şaşılacak bir durum yok. Orada uzanmış parmaklarıyla o muhteşem bıyıklarını düzelterek kayan uzun mavi pervaneye bakarken bunu gözlerinden okuyabiliyordum. Ancak daha sonra bizi nelerin beklediği konusunda her ikisine kıyasla çok daha net bir fikre sahip olduğumu düşündüm. Hepiniz yanılıyorsunuz çocuklar diye direttim. Eğer böyle bir yer varsa ki buna inanmak için kesinlikle belirli nedenler var gibi görünüyor, burasının bir tür ana erkil yapı üzerine kurulduğunu göreceksiniz. Hepsi bu. Erkeklerin kadınları düğün daveti almış gibi yılda bir ziyaret ettikleri, Kadınlardan toplumsal olarak daha az gelişmiş, kendilerine ait ayrı bir kürtleri var. Bu, daha önce var olduğu bilinen bir durum. Buradaki ise sadece bunun varlığını sürdürdüğü bir yer. Orada çok eski çağlardan kalma kendi gelenekleriyle özellikle tecrit edilmiş bir vadi ya da yaylada yaşamlarını sürdürüyorlar. Hepsi bu. Ya erkek çocuklar diye sordu Cev. İşte 5-6 yaşına gelir gelmez erkekler onları alıp götürüyordur. Anlasana. Peki bütün rehberlerin o kadar emin oldukları bu tehlike kuramına ne demeli? Yeterince tehlike var teri. Çok dikkatli olmamız gerekecek. Bu kültür düzeyindeki kadınların kendini koruma becerisi çok iyi gelişmiştir. Davetsiz misafirlerden de hoşlanmazlar. Uzun süre konuşup durduk. Sosyoloji alanında üstünlük taslamama rağmen konuya onların hiçbirinden daha fazla hakim değildim. Gerçi bulduklarımızın ışığında, kadınlardan oluşan bir ülkenin nasıl olabileceği konusundaki şu güya açık fikirlerimiz komikti. Kendimize ve birbirimize bütün bunların ipsiz, sapsız bir varsayım olduğunu söylemenin bir anlamı yoktu. Hem okyanus hem de nehir yolculuğumuz sırasında aylaktık ve yine varsayımlarda bulunuyorduk. İmkansızlığı kabul ederek diye ciddice söze girip sonra tekrar yeni bir başlangıç yapacaktık. Kendi aralarında da kavga ediyorlardı diye Terry. Kadınlar hep bunu yapar. Düzen ya da nizama benzer bir şey bulmayı beklememeliyiz. Çok yanılıyorsun dedi Cev. Baş rahibenin denetimi altındaki manastır gibi olacak. Barışçıl, uyumlu bir kız kardeşlik. Bu fikre alayla güldüm. Rahibeler ha! Senin barışçıl rahibelerin hepsi din gereği bakireydi ve itaatkar kalmaya yeminliydi. Bunlar sadece kadın ve anne. Kadınlığın olduğu yerde de kardeşliği pek bulamazsın. Hayır efendim kavga ediyorlardır diye bastırdı Teri. Ayrıca Keşif ve aramamalıyız. Çok ilkel olacakları kesin. Peki ya o dokuma atölyesi diye sordu Jeff. Ah o dokumalar. Kadınlar arasında her zaman hiç evlenmemiş yaşlı kızlar vardır. Ancak o kadarıyla kadırlar göreceksin. Terin'in sıcak karşılanacağına inandığı mütevazi düşüncesiyle dalga geçtik. Fakat o bu düşüncesinde ısrarlıydı. Göreceksiniz diye üsteledi. Hepsinin karşısında sıkı durup onları birbirine düşüreceğim. Kendimi sonsuza kadar kral seçtireceğim. Hey, Sultan Süleyman bile geri plana düşmek zorunda kalacak. Ya biz ne olacağız bu durumda diye sordum. Bizler de vezir gibi bir şey değil miyiz? Tehlikeye atılmayın diye üzerinde ciddiyetle durdu. Bir devrim başlatabilirsiniz. Muhtemelen bunu yaparsınız. Yok, hayır. Muhakkak kendiniz kesilir. Veya ipe gidersiniz. Ya da geçerli infaz yöntemi her neyse. Sen bunu kendin yapmak zorunda kalırdın. Bir düşünsene diye sırıttı Jeff. İri yarı siyah veya Mısırlı köle askerler değil, sadece ikimiz ve ikinizden biri olurdu. Buna ne dersin Van? Jeff ile Terry'nin düşünceleri birbirinden o kadar farklıydı ki bazen aralarında uzlaşma sağlamaktan başka bir şey yapamıyordum. Jeff, kafasında bu kadınları Güneylilerin en güzelleri olarak canlandırıyordu. Şövalye ruhluydu, duygusallık benzeri şeylerle doluydu. İnandığı gibi yaşayan iyi bir çocuktu. Kadınlar hakkındaki görüşlerini idealleri kadar incelikli sayarsanız Terry için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Terry hep sevmişimdir. Cömert, dürüst, zeki, öyle adam gibi adamdı. Ancak hiçbirimizin okul yıllarında onu kız kardeşlerimizle yan yana görmek isteyeceğini sanmıyorum. Tanrı biliyor çok tutucu değildik ancak Terry sınır noktasıydı. Daha sonraları elbette herkes kendi hayatından sorumlu olduğundan nedense kabul ettik ve bu konuda onu hiç sorgulamadık. Ancak Terry'e göre olası bir eş veya annesi ya da arkadaşlarının güzel kadın akrabaları dışında bütün güzel kadınlarla gönül eğlendirebilirdi. Çekici olmayanlarsa düşünmeye değmezdi. Bazen kafasındaki düşünceleri görmek çok can sıkıcı oluyordu. Ancak Jeff de sabrımı taşırıyordu. Kadınlar başında kırmızı haliler taşıyormuşçasına tapıyorlardı ona. Bense oldukça orta yolcu bir çizgide tabi ki bilimsel bir zeminde duruyor Cinselliğin fizyolojik sınırlılıkları üzerine bilgiççe tartışıyordum. Sonuçta hiçbirimiz kadın meselesiyle ilgili biraz olsun yol kat etmiş değildik. Böyle şakalaşıp tartışıp varsayımlarda bulunarak bitmez tükenmez bir yolculuktan sonra nihayet önceki kamp yerimize geldik. Nehre varana dek hep aynı taraftan dolaştığımız için bulmak zor olmadı. Buradan göle kadar tekneyle gidilebilirdi. Oraya varıp nehrin geniş parlak kucağından kayarcasına geçtiğimizde Yolculuğumuz önümüzde uzanan o yüksek gri tepe ve çok net görünen dimdik beyaz çağlayanla oldukça heyecan verici olmaya başlamıştı. Yine de kayadan duvarın etrafını dolaşıp yukarıya doğru uygun bir yürüyüş yolu var mı diye bakmaktan söz ediliyordu. Ancak bataklıklarla dolu orman bu yolun hem zor hem de tehlikeli olacağını gösteriyordu. Terry bu planı keskin bir biçimde kestirip attı. Bu anlamsız arkadaşlar kararımızı verdik. Bu aydanımızı alabilir, yeterli erzakımız yok. Hayır beyler, tehlikeyi göze almak zorundayız. Sağ salim geri dönersek ne âlâ. Eğer dönemezsek bu da mümkün. Bu karmaşada kaybolan ilk kaşifler biz olmayacağız. Beşimizden gelecek pek çokları olacaktır. Böylece birlikte büyük uçağımıza gidip özenle hazırladığımız bagajımızı yükledik. Elbette fotoğraf makinesi, gözlükler ve konsantre yiyecekler. Ceplerimizde ufak tefek ihtiyaç maddeleri ve Tabii neler olabileceğini kimse bilmediğinden tabancalarımız da vardı. Ülkenin nereden nereye kadar uzandığını görüp anlamak için öncelikle iyice ta yukarı doğru yelken açtık. Sık yeşil orman denizin ötesinde dimdik bir dağ yükseliyordu. Açıkça göründüğü gibi bu da her iki taraftan çok uzaklardaki beyaz karlarla taçlanmış aşılmaz tepelere doğru uzanıyordu. İlk önce bölgenin coğrafyasını inceleyelim diye önerdim. Arazinin çevresini iyice araştırdıktan sonra benzin almak için tekrar buraya uğrayalım. Müthiş hızınızla bu bölgeye rahatlıkla gidip geri dönebiliriz. Sonra şu güvenli gezimiz için aracımızın üzerine haritaya benzer bir şey bırakabiliriz. Gayet mantıklı bir fikir diye onayladı Terry. Hanımlar ülkesinin kırılı olmayı bir gün daha erteleyebilirim. Bunun üzerine uzun bir kıyı yolculuğu yaptık. Yakındaki burnun ucundan döndük. Üçgenin bir kenarından yukarıya en yüksek hızımızla çıktık. Daha yüksek dağları geride bıraktığımız başlangıç noktamızın üzerinden geçerek ay yükselmeden gölümüze geri döndük. Kabaca ölçüp biçtikten sonra hiç de küçük bir krallık olmadığı görüşünde birleştik. Hızımıza bakarak aşağı yukarı büyüklüğünü kestirebiliyorduk. Kenarlardan ve en uç noktalardaki buzlu tepelerden görebildiğimiz kadarıyla Jeff burasının içeri girmeyi başaranlar için oldukça serüven dolu, vahşi bir yer olduğunu söyledi. Tabii ki Toprağa büyük bir merakla bakmıştık ancak daha fazlasını görmek için hem çok yüksekteydik hem de çok hızlı gidiyorduk. Tepeler sık ormanlarla kaplı görünse de iç kısımlarda geniş ovalar, her tarafta parka benzeyen çayırlarla açık alanlar vardı. Şehirler de vardı bundan emindim. Diğer ülkeler gibi yani gelişmiş uygar ülkelerden biri gibi görünüyordu. Hava yoluyla attığımız bu uzun turdan sonra gidip yatmak zorunda kaldık. Ama ertesi gün erkenden yola çıkıp bir kez daha bu geniş güzel ülkeyi sık ağaçların tepesinden doyasıya seyredebileceğimiz yere kadar yavaşça yükseldik. Yarı Tropikal En iyi iklim gibi görünüyor. Bu kadar hafif bir eğimin sıcaklığı böylesine değiştirebilmesi muhteşem. Terry ormanın derinliklerini inceliyordu. Siz buna hafif bir eğim mi diyorsunuz diye sordum. Aletlerimizle tam olarak ölçtük. Galiba bu uzun hafif eğimi kıyıdan fark edememiştik. Verimli geniş bir toprak parçası derim ben buna diye ekledi teri. Pekala çocuklar, bana bu kadar manzara yeter. Bunun üzerine alçaktan uçarak ileri geri gidip gelirken araziyi araştırıp inceledik. Bunun ne kadarını o sırada not edip ne kadarını sonraki bilgilerimizle birleştirdiğimizi şu an anımsayamıyorum ancak gerçekten de o heyecan dolu günde bu kadarını seyretmekten kendimizi alamamıştık. Mükemmel bir gelişmişlik düzeyinde olan ormanların bile özenle bakılıyormuş gibi göründüğü koskocaman bir parka, hatta çok büyük bir bahçeye benzeyen bir ülkeydi gördüğümüz. Hiç sığır göremiyorum dedim. Teri ise bir şey söylemedi. Bir köye yaklaşıyorduk. İtiraf edeyim ki bu küçük şehrin iyi döşenmiş temiz yolları, çekici mimarisi ve düzenli güzelliği biraz dikkatimizi çekmişti. Gözlüklerimizi çıkardık. Hatta Teri uçağın motorunu durdurup dürbününü gözüne yapıştırdı. Motorun çıkardığı uğultuyu duydular. Evlerinden dışarıya fırladılar. Hızla koşan, açık renkli gölgelerden oluşan bir topluluk halinde tarlalarda toplandılar. Yeniden halikate geçmek, hız alıp yükselmek için vakit çok geç olana dek onlara hayretle baka kaldık. Yukarıya doğru iyice yükselene kadar hiç konuşmadık. ''Aman tanrım'' dedi Terry bir süre sonra. ''Sadece kadınlar var orada, bir de çocuklar'' diye heyecanla ekledi Jeff. Fakat görünüşleri... Baksanıza bu uygar bir ülke diye karşı çıktım. Mutlaka erkekler de vardır. Tabii ki erkekler de vardır dedi Terry. Gelin bulalım onları. Jeff aracımızı terk etmeyi göze almadan önce ülkeyi daha yakından incelesek iyi olur diye önerdiyse de Terry kabul etmedi. Tam geldiğimiz yerde iniş yapmaya uygun güzel bir yer var diye ısrar etti. Burası gerçekten de çok güzel, geniş, tepesi düz, göle bakan Epey gözden uzak bir kaya parçasıydı. Daha güvenli bir yürüyüş için güç bir tırmanışa geçtiğimizde burayı kolay bulamazlar diye atıldı. Gelin çocuklar, burada birkaç güzel seyirci var. Tabii bu yaptığımız akıllıca bir şey değildi. Sonradan verdiğimiz en iyi kararın avının üstüne atlamaya hazır uçağımızı terk etmeden önce ülkeyi daha etraflıca incelemek ve sadece tabanlarımıza güvenlemek olduğunu gördük. Nihayetinde üç genç delikanlıydık. Gerçekten böyle bir ülkenin var olduğuna pek inanmadan bir yılı aşkın bir süredir bu ülkeden söz ediyorduk ve sonunda işte oraya gelmiştik. Yeterince güvenli ve uygar görünüyordu. Bu hepsi bir yere üşüşmüş, başları yukarı dönük yüzlerin arasında kimi fena halde sininmiş olsa da muhteşem bir güzellik vardı. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeydik. İleri doğru iteleyerek gelin diye bağırdı teri. Hadi gelin, işte kadınlar ülkesi. İhtiyatsız ilerlemeler İndiğimiz kayadan bu son köye kadar olan mesafe 15 milden fazla değildir diye düşünüyorduk. Bütün merakımıza rağmen ormanın dışına çıkmadan dikkatlice yol almanın daha akıllıca olacağını düşündük. Erkeklerle karşılaşacağımıza kesinlikle inanan tervile coşkusunu bastırıyordu. Hepimiz yeterli cephanemiz olup olmadığını kontrol ettik. Çok az sayıda olabilirler, uzaklarda bir yerde de saklanıyor olabilirler. Jeff'in bize söylediği gibi bir çeşit anarşik düzen olabilir. Bu yüzden belki de şu yukarıdaki dağlarda yaşıyor, kadınları ülkenin bu kısmında tutuyorlardır. Ülke çapında bir harem gibi. Fakat bir yerlerde erkek olmalı. Bebekleri görmediniz mi? İnsanları seçecek kadar yaklaştığımız her yerde bebekler, büyük küçük çocuklar görmüştük. Her ne kadar kıyafetlerine bakarak yetişkin olup olmadıklarını tam anlayamasak da aralarında tek bir erkek olmadığından emindik. Cev şöyle mırıldandı. Şu Arap özdeyişini hep sevmişimdir. Önce deveni bağla sonra Tanrı'ya güven. Bunun üzerine hepimiz silahlarımızı elimize aldık ve ormana doğru ihtiyatla ilerledik. Biz ilerlerken Terry ormanı inceliyordu. Uygarlıktan söz ederken diye coşkusunu frenlemeye çalışarak Hafifçe haykırdı. Almanya'da bile hiç bu kadar bakımlı bir orman görmedim. Baksanıza tek bir ölü dal bile yok. Bağlar gerçekten de bakımlı. Bir de şuraya bakın. Jeff'in dikkatini envai çeşit ağacı çekmeye çalışarak etrafa bakındı. Bir işaret bulmak üzere beni bırakıp her iki yöne kısa bir gezi yaptılar. Geri döndüklerinde hemen hepsi yemiş veren türden diye bilgi verdiler. Diğerleri de en iyisinden dayanıklı ağaçlar. Buna orman denebilir mi? Bu bir sebze meyve bahçesi. Elimizin altında bir botanikçinin olmasın ne şans dedim. Bir de hekimlikten anlayan birinin olmadığından emin misiniz? Hiç değilse süs olarak. Doğrusu çok haklıydılar. Bu göğe yükselen ağaçlara da pek çok lahane olduğu gibi özenle bakılmıştı. Normal koşullarda bu ormanlarda aklı başında ormancılarla meyve toplayıcıların bulunması gerekiyordu. Ancak uçak dikkat çekici ve hiç de sessiz olmayan bir nesnedir. Tabii kadınlar da genellikle temkinlidirler. Ağaçların arasında yürümeye başladığımızdan beri sadece kuşlara rastlamıştık. Kimi gösterişli, kimi güzel sesli bu kuşların hepsi de öyle evcildi ki bu durum en azından berrak çeşmelerin yanındaki gölgede taştan oyulmuş koltuklarla masaların bulunduğu, kuşların konduğu alçak su birikintilerinin sürekli bir yenisinin eklendiği, ara sıra rastladığımız küçük açık alanlara varıncaya dek Neredeyse kültüre ilişkin kuramımıza ters düşer gibiydi. Kuşları öldürmüyorlar ama görünüşe göre bunu kedilere yapıyorlar dedi Terry. Burada kesinlikle erkekler var dinleyin bir ses duymuştuk. Kuş sesine hiç benzemeyen daha çok bastırılmış bir kahkaha fısıltısı. Hemencecik boğulmuş ufacık mutlu bir milledü gibiydi. Hav köpekleri gibi ayağa dikilip çabucak dikkatlice dürbünlerimizi çıkardık. Çok uzakta olamaz dedi Terry heyecanla. Belki de bu büyük ağacın arkasındadır. Tam vardığımız açıklıkta kayına ya da çama benzeyen, kalın dalları yelpaze gibi genişçe yayılan büyük bir ağaç vardı. Alt tarafından 6 metre kadarı budanmıştı. Altında etrafını çevreleyen ile kocaman bir şemsiye gibi duruyordu. Bakın dedi. Alt tarafında tırmanmak için bırakılmış dal parçaları var. Bence ağacın tepesinde biri var. Temkinlice yaklaştık. Dikkat et. Gözüne zehirli bir ok gelmesin diye uyardım. Ancak teri öne atıldı, oturduğu yerden fırlayıp ağacın gövdesine yapıştı. Gözümden ziyade kalbime diye yanıtladı. ''Hey, bakın çocuklar.'' Hızla yaklaşıp yukarıya doğru baktık. Yukarıdaki dalların arasında önce o büyük gövdeye yakın yerde kıpırtısızca yapışmış kalmış, daha sonra hepimiz sırayla ağaca tırmanmaya başlayınca hızla hareket ederek yukarılarda gözden kaybolan üç silüete ayrılmış bir şey. Birden fazla bir şeyler vardı.'' Tırmanırken tepemizde dağılan görüntüleri ara sıra seçebiliyorduk. Biz, üç erkeğin birlikte gitmeye cesaret edebileceği son noktaya varıncaya kadar onlar her biri uzun bir dalın üzerinde dengeli bir biçimde ağırlık altında ezilip sağa sola doğru salınarak ana gövdeden ayrılıp dışarıya doğru hareket etmişlerdi. Kararsızca duraksadık. Daha ileriye devam etsek dallar iki kat ağırlık altında kırılabilirdi. Onları sirkeleyip atabilirdik belki ancak hiçbirimizin böyle bir niyeti yoktu. Biz bu yüksek bölgelerin yanıp sönen yumuşak ışığı altında hızlı hızlı tırmanmaktan nefesimiz kesilmiş bir halde izini sürdüğümüz nesneleri merakla inceleyerek bir süreliğine dinlenirken onlar ebecilik oynayan bir grup neşeli çocuktan daha korkusuzca tüneklere güzel hafifçe oturmuş bir sürü parlak kuş gibi merakla ve dikkatle gözlerini dikmiş bize bakıyorlardı. Jeff yüksek sesle konuşursa uçup gideceklermiş gibi nefesini tutarak Kızlar diye fısıldadı. Şeftaliler diye ekledi teri. Az daha yüksek bir sesle. Şeftalicikler, kayısılar, nektarinler vay vay. Elbette hepsi de kızdı. Hiçbir erkeğin böyle ışıltılı bir güzelliği olamazdı. Ancak yine de henüz hiçbirimiz bundan tam olarak emin değildik. Şapkasız, serbest bırakılmış parlak kısa saçlar, daptar toniklerle altı pantolonların muntazam tozluklarla tamamlandığı hafif, üstte oturan kumaştan yapılmış elbiseler gördük. Papanlar kadar parlak ve pürüzsüz, tehlikeden habersizce önümüzde gayet rahat sallanıyor, biz onlara baktıkça önce biri daha sonra hepsi birlikte şen kahkahalara boğuluncaya kadar bize bakıyordu. Daha sonra havada akıp giden yumuşak bir konuşma seli oldu. Bu ilkelce söylenen bir şarkı değil, aksine duru, müzikal, akıcı bir konuşmaydı. Kahkahalarına nazikçe karşılık vererek şapkalarımızla onları selamladık, buna da neşeyle güldüler. Sonra Terry, sevincini el kol de vurgulayarak kibar bir konuşma yaptıktan sonra, öne atılıp parmağıyla işaret ederek bizi tanıttı. Bay Jeff Margrave, dedi tane tane, Jeff, büyük bir ağaç dalının ayrım noktasında duran bir adamın elinden gelen, en büyük kibarlıkla eğildi. Bay Wendik Jennings Ben de etkileyici bir şekilde selam vermeye çalıştım. Ama neredeyse dengemi kaybediyordum. Sonra Terry elini göğsünün üzerine koydu. Pek de güzel bir göğsü vardı. Kendini takdim etti. Bu an için çok iyi hazırlanmış mükemmel bir saygı gösterisinde bulunmuştu. Yine neşeyle güldüler. Ve benim en yakında duran onun manevdalarını tekrarladı. Mavili olanı işaret ederek ''Selis'' dedi anlaşılır bir şekilde. Pembeli olan ''Alima'' sonra Terry'nin etkileyici tavrını tıp taklit ederek güçlü zarif elini altın sarısı yeşil kısa ceketine koyarak ''Eledor'' dedi. Bu sevindiriciydi ancak daha fazla yaklaşmadık. Burada oturarak buranın dilini öğrenemeyiz diye itiraz etti Terry. Tüm cazibesiyle eliyle işaret ederek yaklaşmalarını söyledi. Ancak neşeyle başlarını salladılar Teri işaretlerle hep birlikte aşağı inmemizi önerdi. Ancak yine mutlulukla başlarını salladılar. Sonra Elador kesin bir kararlılıkla tek tek her birimizi göstererek bizim aşağı inmemiz gerektiğini söylemeye çalıştı. Dahası esnek kolunun salınımıyla sadece aşağı inmekle kalmayıp hep birlikte buradan tamamen gitmemizi ima eder gibiydi. Bu kez de biz başımızı salladık. Yem kullanmak zorundayız diye sırıttı Teri. Sizi bilmem arkadaşlar ancak ben hazırlıklı geldim. İç cebinden şak diye açılan mor kadife bir kutunun içinde uzun parlak bir şey gerçek olsa milyon dolar edecek çeşitli renklerde büyük taşlardan oluşan bir kolye çıkardı. Güneşte ışıldayan kolyeyi kaldırıp salladı. En yakınındaki kıza ulaşacak şekilde uzatarak önce birine sonra diğerine sundu. Dalın çatalına bir eliyle sıkıca tutunarak dayanıp durdu. Diğer elini Heyecan verici cazibesiyle sallayarak ancak tam erişebileceği yere kadar değil ağacın gövdesinin sonuna doğru uzattı. Kızın görünür bir biçimde hareket ettiğini tereddütle arkadaşlarıyla konuştuğunu fark ettim. Aralarında fısıldaşarak çene çalıyorlardı. Biri onu açıkça uyarırken diğeri yüreklendiriyordu. Daha sonra usulca yanımıza yaklaştı. Bu boylu poslu, uzun bacaklı, sağlam yapılı, düpedüz, hem güçlü hem çevik bir kadın olan Alima'ydı. Muhteşem, iri ve korkusuz gözleri hiç azarlanmamış bir çocuğunkiler kadar kuşkudan uzaktı. Gösterdiği ilgi bir süs eşyasına kalmış bir kız çocuğunkinden çok oynadığı büyüleyici oyuna dalmış bir oğlan çocuğunun ilgisine benziyordu. Ötekiler birbirlerine sıkıca tutunarak biraz daha öteye gitmiş izliyorlardı. Terry'nin gülümsemesi kusursuzdu ancak gözlerindeki ifade hoşuma gitmemişti. Saldırmak üzere olan bir yaratığın gibiydi. Olacağı görebiliyordum. Yere düşen kolye aniden onu kavrayan el ve yakalayıp kendine doğru çektiğinde kızın keskin çığlığı. Ne var ki bu olmadı. Kız sağ eliyle sallanan parlak nesneye doğru mahcup bir hamle yaptı. Terry kolyeyi biraz daha yaklaştırdı. Kız da ışık hızıyla kolyeyi sol eliyle yakalayıp bir anda aşağıdaki dala düşürdü. Terry Yakalamak için boşuna bir hamlede bulundu. Eli havada asılı kaldığından az kalsın dengesini kaybediyordu. Daha sonra bu üç parlak yaratık inanılmaz bir hızla yok oldu. Biz elimizden geldiğince çabuk aşağı inmeye çalışırken onlar büyük dalların uçlarını aşağıdakilere doğru kendilerini bırakarak ağaçtan epeyce uzaklaştılar. Gittikçe kaybolan şen kahkahalarını duyduk. Ormanın geniş açıklıklarına doğru uçup gittiklerini görüp onları kovaladık. Ancak Aynı zamanda vahşi antiloplar da kavalıyor olabilirdik. Bu yüzden sonunda iyice soluksuz kalıp durduk. Yararı yok dedi soluk soluğa Ateri. Kaçıp gittiler. Şu işe bakın. Bu ülkenin erkekleri iyi koşucu olmalı. Burada yaşayanlar kesinlikle ağaçlarda yaşayanlardan dedim haşince. Uygarlar ama yine de ağaçlarda yaşıyorlar. Garip insanlar. Böyle davranmamalıydın diye çıkıştı Cev. Gayet arkadaşça davranıyorlardı. Şimdi onları korkuttuk. Fakat homurdanmanın yararı yoktu. Terry de herhangi bir hata yaptığını kabul etmiyordu. Saçma dedi. Bunu istiyorlardı. Kadınlar peşlerinden koşulmasından hoşlanırlar. Hadi gelin o şehre gidelim. Belki onları orada buluruz. Bir bakalım anımsadığım kadarıyla şu yöndeydi. Ormandan pek uzak değildi. Açık kırların sonuna varınca saha dürbünlerimizi kullanarak daha da yaklaştık. İşte orada. Aşağı yukarı 4 mil ötedeydi. Cev'in söylediği gibi, hepsinin evinin pembe olması dışında aynı şehir olduğuna karar verdik. Geniş yeşil tarlalarla özenle ekilip biçilmiş bahçeler, ara ara rastlanan mis gibi köy kokulu güzel yollarla uzun, rahat bir eğim ve bunların yanında daha dar patika yollar ayaklarımızın altında uzanıyordu. Şuraya bakın diye aniden bağırdı Cev. İşte, gidiyorlar. Gerçekten de şehre yakın bir yerde geniş bir çayın ortasında, parlak renkli, üç silüet hızla koşuyordu. Bu kadar kısa süre içinde nasıl o kadar uzağa gitmiş olabilirler? Bunlar aynı kızlar olamaz diye ısrar ettim. Ancak dürbünlerimize baktığımızda ağaca tırmanan güzellerimizi en azından elbiselerinden tanıyabildik. Terry evlerin arasında gözden kaybılana dek onları izledi. Tabii biz de aynı şeyi yaptık. Sonra Terry dürbününü yere koyup derin bir nefes alarak bize döndü Aman tanrım çocuklar ne kadar da güzel kızlar. Böylesine tırmanmak, böylesine koşmak ve hiçbir şeyden korkmamak bu ülke tam bana göre. Hadi ilerleyelim. Riske girmeyen kazanamaz dedim. Teri ise gözü pek davranmayan güzel kızları asla elde edemez demeyi yeğledi. Açık alanda hızlı hızlı yürüyerek ilerledik. Ya erkek varsa dikkatli olalım dedim. Ancak cef, nefis düşlerde, teri ise son derece mantıklı düşüncelerde kaybolmuş görünüyordu. Ne kadar da kusursuz bir yol, ne muhteşem bir ülke. Şu çiçeklere baksanıza. Bu, her zaman coşku dolu olan cef idi. Ama hepimiz onunla tamamen aynı fikirdeydik. Yollar, yağmur suyunun akıp gitmesi için hafif eğimli, özel olarak ima edilmiş sert bir maddeden yapılmıştı. Her kıvrımı, her eğimi ve her oluğu, Avrupa'nın en iyisi kadar kusursuzdu. Terry, erkek yok ha diye alaycı bir biçimde güldü. Çalılıklarla asmalar arasında hepsi de meyve veren ağaçlar yolu her iki taraftan çift sıra halinde gölgeliyordu. Ara ara rastlanan oturma yerleri, yol kenarında küçük çeşmeler, her yerde çiçekler vardı. Bu hanımlardan bazılarını ithal edip Birleşik Devletler'e yerleştirsek ne iyi olur dedim. Burada ne kadar güzel bir yerleri var. Çeşmelerden birinin önünde birkaç dakikalığına dinlenip olgun görünen bir meyvenin tadına baktıktan sonra önümüzde serili olan sessiz güçten aldığımız keyifli cesaretle büyülenmiş bir halde yola devam ettik. Burası oldukça becerikli, üretken insanların ülkelerine bir çiçekçi en pahalı orkidelerine nasıl özen gösteriyorsa, öylesine özenle baktıkları bir yerdi. O açık gökyüzünün yumuşak parlak maviliği altında, o bitmek bilmeyen sıra sıra ağaçların hoş gölgesinde Sadece kuşların bozduğu dingin sessizlikte kazasız belasız yürüdük. Şimdi görmek istediğimiz şehir ya da köy önümüzdeki uzun yamacın eteğinde uzanıyordu. Durup inceledik. Jeff derin bir nefes aldı. Bir dizi evin bu kadar güzel görünebileceğini ummazdım dedi. Terry, çok sayıda yapı ve bahçe mimarları vardır kesin diye onayladı. Ben de hayretler içinde kalmıştım. Düşünsenize Kaliforniyalıyım. Dünyada bundan daha güzel bir ülke olamaz. Ancak konu şehirlere gelince Jeff kadar estetik düşkünü olmasam da kendi ülkemde insanların doğayı nasıl kirlettiklerini gördükçe sürekli yakınırdım. Fakat burası daha çok bir tür mat pembe taştan yapılmış orada burada birkaç beyaz evle yeşil korularla bahçelerin arasında pembe mercandan kırık bir tespih gibi uzanıyordu. Terry şu büyük beyaz olanları Kesin resmi binalardır diye tahmini yürüttü. Burası hiç de ilkel bir ülke değil arkadaşım. Fakat erkekler yok mu? Çocuklar, bize daha kibarca ilerlemek yakışır. Buranın yaklaştıkça daha etkileyici olan tuhaf bir görünümü vardı. Sanki bir sergi gibi. Gerçek olamayacak kadar güzel. Çok sayıda saray var. İyi ama evler nerede? Eh, küçüklerinden yeterince var ama... Kesinlikle bugüne dek gördüğümüz bütün şehirlerden farklıydı. Hiç pislik yok dedi cefaniden aniden. Az sonra da hiç duman yok diye ekledi. Gürültü yok dedim bende ama teli sözümü kesti. Bizi çaresiz bırakıp yere selmek da ondan. Oraya girerken çok dikkatli olmalıyız. Hiçbir şey onu buraya girmekten alıkoyamazdı. Zaten biz de yürümeye devam ettik. Her şey çok güzel, düzenli ve son derece temizdi. Her tarafta sıcak bir yuva havası vardı. Şehrin merkezine yaklaştıkça evler daha sıklaşmaya birbirine yakın durmaya başlıyordu. Gittikçe sessiz yeşillikler içindeki üniversite binalarını andıran parklarla açık meydanların arasına yapılmış bir grup biçimsiz saraya doğru ilerliyorduk. Daha sonra bir köşeye döndüğümüzde geniş kaldırımlı bir alana geldik ve karşımızda basbaya bizi bekler vaziyette düzgün bir sıra halinde yan yana duran bir kadın grubu gördük. Bir an durup arkamıza baktık. Arkamızdaki cadde omuz omuza düzenli bir şekilde yürüyen başka bir grup tarafından kapatılmıştı. Yolumuza devam ettik. Gidecek başka bir yol yok gibi görünüyordu. Ve sonunda etrafımızı bu sımsıkı bir araya gelmiş kalabalıkla iyice sarılmış bulduk. Hepsi kadınlardan oluşuyordu ama genç değillerdi, yaşlı değillerdi genç kız anlamında güzel değillerdi. Hiç de saldırgan görünmüyorlardı. Buna rağmen sakin, ağırbaşlı, zeki, tamamen korkusuz ve son derece kendinden emin, kararlı yüzlerine tek tek baktığımda sonunda yüzleştiğim, belleğimde izleri oldukça geçmişe dayanan çok eski, çok tuhaf bir duyguya kapıldım. İlk gençlik yıllarında kısa bacaklarımla bütün gücümü kullandığım halde Yine de okula geç kaldığım zamanlar sık sık hissettiğim çaresiz suçluluk duygusuydu bu. Jeff de böyle hissediyordu. Hissettiğini görebiliyordum. Kendimizi varlıklı bir hanımın evinde suçüstü yakalanmış küçük, çok küçük çocuklar gibi hissediyorduk. Terry ise böyle bir şeyin farkında bile değildi. Sayıları değerlendirip mesafeleri ölçerek kaçış olasılıklarını hesaplayan, fıldır fıldır dönen gözlerini gördüm. Etrafımızda zorluklarla karşılaşmadan önce bir araya gelmiş bir grup insanı her tarafta en arkadakilere kadar inceliyordu. Bana hafifçe bunların her biri kırkını aşmış, şerefsizim diye mırıldandı. Yine de yaşlı değillerdi. Her biri sağlıklarının zirvesinde dimdik dingindi. Bir boksör gibi ayaklarını yere sağlam basıyorlardı ve çeviklerdi. Silahları yoktu. Bizim vardı ancak kullanmaya niyetimiz yoktu. Teri yine Yakında teyzelerimi vuracağım diye homurdandı. Bizden ne istiyorlar ki? Sanki bir iş istiyor gibiler. Ancak bu iş benzeri görünümüne rağmen Terry en sevdiği taktiklerini uygulamaya kararlıydı. Bir teoriyle kuşanıp gelmişti. Zeki, cana yakın gülümsemesiyle bir adım öne çıkarak önündeki kadınların karşısında hafifçe saygıyla eğildi. Sonra başka bir hürmet gösterisinde bulundu. Çok renkli ve desenli, benim gözüme bile güzel görünen, Büyük, yumuşak, şeffaf dokulu bir eşarbı önündeki sıranın şefi gibi görünen asık suratlı kadına derin bir saygıyla sundu. Kadın başıyla zarifçe teşekkür ederek eşarbı alıp arkasındakilere geçirdi. Bu kez suni elmastan yeryüzündeki her kadının beğeneceği parlak bir taç çıkarmayı denedi. Jeff ile birini de iş ortakları olarak duruma dahil edip kısa bir nutuk attıktan sonra bir başka reveransta bu taçı sundu armağanı yine kabul edildi ve öncesinde olduğu gibi gözden uzaklaştırıldı. Terry, keşke daha genç olsaydılar diye dişlerinin arasından homurdandı. Böyle bir albaylar alayının karşısında insan ne söyleyebilir ki? Tüm tartışma ve tahminlerimizde farkında olmadan daima bu kadınların ne olursa olsun genç olacaklarını düşünmüştük. Erkeklerin çoğu da böyle düşünür bence. Kadınların soyut olarak Genç ve çekici oldukları düşünülür. Yaşlandıkça sahne hayatlarını tamamlayarak genellikle bir tür özel mülkiyete geçerler veya tamamen her şeyin dışına çıkarlar. Fakat bu güzel hanımların her biri büyük anne olabilecek yaşta olduğu halde fazlasıyla sahnedeydiler. Asabiyet aradık, hiç izi yoktu. Endişe, merak, heyecan ya da belki şiddet hiçbir yoktu. Tek gördüğümüz, Son derece soğukkanlı kadın doktorlardan oluşan asayiş bekçisine benzer bir gruptu. Orada bulunduğumuz için bizi çalıştırmak istedikleri de kesindi. Her birimizin iki yanında birer kişi olmak üzere bu kadınların altısı öne çıktı ve onlarla birlikte gitmemiz gerektiğini işaret etti. İlk anda en doğrusunun rıza göstermek olduğunu düşünüp bunlardan biri hemen yanı başımızda diğerleri önde Arkada ve her iki yanımızdayken toplu halde yürüdük. Önümüze şehirdeki diğerlerine benzemeyen gri taştan oldukça kalın duvarlı, etkileyici ve büyük, eski görünümlü geniş bir bina çıktı. Terry bize aceleyle, böyle olmaz dedi. Bizi buraya sokmalarına izin vermemeliyiz çocuklar. Hep birlikte, şimdi. Yerimizde durduk. İlerideki büyük ormanı parmağımızla işaret ederek bir an önce oraya geri dönmek istediğimizi anlatmaya başladık. Şimdi bütün yaptıklarımı düşününce üçümüzün üç cüretker hattını bilmez çocuktan başka bir şey olmayan üç gencin, yanında hiçbir korumaya da silah bulundurmadan bilinmeyen bir ülkeye dalması beni güldürüyor. Burada da erkek olsa onlarla dövüşeceğimizi, eğer sadece kadınlar varsa da doğal olarak bunun bir engel oluşturmayacağını sanıyorduk. Kadınlara yönelik kibar, romantik, modası geçmiş düşüncelerine sıkı sıkıya bağlı Jeff. Kendi istedikleri ve istemedikleri olarak iki tür kadın bulunduğuna dair kendisinden son derece emin uygulama yönelik Kur'anlarıyla Teri ona göre kadınlar arzulanan ve arzulanmayan olmalarına göre ikiye ayrılıyorlardı. İkinci gruptakiler çoğunluğu kapsıyordu ancak bunların sözünü etmeye değmezdi. Teri böylesi kadınları hiç aklından geçirmemişti ve işte şimdi Basbaya onun ne düşündüğünü umursamayan vesbelli onunla ilgili bir takım almış bir halde Görünüşe bakılırsa da bu kararları pekala uygulayabilecek güçte kalabalık bir topluluk halinde buradaydılar. Bunun üzerine hepimiz ciddice düşünmeye başladık. Onlarla birlikte gitmeye itiraz etmek, bunu yapabilecek olsak bile akıllıca görünmüyordu. Tek şansımız her iki taraf içinde uygar bir tutum olan arkadaşça bir tavır sergilemekti. Ancak bir kez bu binaya girdik mi bu kararlı hanımların bize neler yapabilecekleri belli olmazdı. Uysalca bir alıkonmayı bile düşünemiyorduk. Bunu hapsedilmek diye adlandırdığımızda ise çok daha kötü görünüyordu. Bu nedenle açık alanı tercih ettiğimizi belirtmeye çalışarak durduk. İçlerinden biri elinde uçağımızın bir resmiyle gelip işaretlerle daha önce havada gördükleri ziyaretçiler olup olmadığımızı sordu. Bunu onayladık. Tekrar bu resmi ve şehirden uzak olan bölgeyi çeşitli yönlerden işaret ettiler ancak biz bu bölgenin nerede olduğunu bilmiyormuş gibi davrandık. Gerçekten de bundan pek emin değildik. Bu bölgenin ne civarda bulunduğuna dair epey kabaca bir tarif verdik. Yolun dümdüz bir tarafını açık bırakıp eşikte yığılmış durarak bir kez daha ilerlememiz için işaret ettiler. Etrafımızda ve arkamızda sıkıca kenetlenmiş duruyorlardı. İlerlemekten ya da dövüşmekten başka yapacak bir şey yoktu. Aramızda görüştük. Terry kafası... Epeyce karışmış bir halde ömrüm boyunca hiç kadınlarla dövüşmedim. Ancak oraya girmeyeceğim dedi. Koyun sürüsü gibi ağırla kapatılmayacağım. Jeff elbette onlarla dövüşemeyiz dedi. Kolay ayırt edilemez giysilere rağmen hepsi de kadın. Üstelik güzel, güçlü, bilinçli yüzleriyle hoş kadınlar. Sanırım içeri girmek zorunda kalacağız. Girersek bir daha asla çıkamayabiliriz dedim. Güçlü ve bilinçliler tamam ama İyi olduklarından emin değilim. Şu suratlara bakın. Biz kendi aramızda görüşürken dikkatlerini üzerimizden hiç ayırmadan rahatça durmuş bekliyorlardı. Bu hareketlerine katı bir asker disiplini yoktu. Bir zorlama duygusu yoktu. Terin'in asayiş bekçisi grubu tanımlaması oldukça yerindeydi. Tamamen aynı duygularla aynı sona doğru ilerleyen ortak bir ihtiyaç veya tehlikeye karşı adelecele bir araya gelmiş görübüz kasabalara benziyorlardı. Daha önce hiçbir yerde tam olarak bu niteliklere sahip kadınlar görmemiştim. Balıkçı karıları veya pazarcı kadınlar böylesi bir dayanıklılık gösterebilirlerdi. Fakat onlar kabağı hantal olurlardı. Oysa bunlar atletik yapılıydılar. Fazla kilolu değil ama güçlüydüler. Üniversite profesörleri, öğretmenler, yazarlar pek çok kadın benzer derecede zekaya sahip olabilir fakat yüzlerinde gergin, sinirli bir bakış vardır. Oysa bu kadınlar Zekalarının tüm belirginliğine karşın inekler kadar huzurluydular. Hepimiz bunun çok önemli bir an olduğunu hissettiğimizden iyice yakından izledik. Liderleri bir emir verip eliyle işaret ederek bizi çağırınca çevremizdeki kalabalık bir adım daha yaklaştı. Terry, hemen karar vermeliz dedi. Jeff, ben içeri girmekten yana oy kullanıyorum dedi. Ancak biz onun karşısında iki kişiydik. Bunun üzerine o da dostça bizim yanımızda yer aldı. Serbest bırakılmak için ısrarla ama yalvarmadan bir kez daha çabaladık. Boşunaydı. Şimdi acele edin çocuklar dedi Terry. Onları yaramazsak havaya ateş edeceğim. Derken kendimizi oy kullanma haklarını elde etmek için üçlü Londra polis kordonu yarıp parlamento binasına girmeye çalışan kadınlar gibi hissettik. Bu kadınların katılığı hayret vericiydi. Terry sonunda bunun bir işe yaramayacağını düşünüp bir an kendini kaybetti Silahını çekti ve havaya ateş etti. Onu yakalamaya çalışırlarken tekrar ateş etti. Bir çığlık duyduk. O anda hepimiz, her biri kolumuzu, bacağımızı ya da başımızı tutan beş kadın tarafından yakalandık. Çocuklar gibi karga tolunma dilen çaresiz çocuklar gibi havaya kaldırıldık ve bu şekilde solucan gibi kıvrıla kıvrıla son derece beceriksizce ileriye doğru götürüldük. İnatla direnerek içeriye taşındık ancak bütün çabamıza rağmen son derece kadınsı ellerde korunduk. Bu şekilde taşınıp korunarak gri boş yüksek bir iç avluya girdik ve yargıç konumunda olduğunu sandığımız gri saçlı heybetli bir kadının önüne getirildik. Aralarında pek uzun olmayan bir konuşma geçti. Sonra birdenbire her birimizin ağzına burnuna ıslak kumaş tutan kuvvetli bir el indi. Baş döndüren güzel bir koku. Anesteziydi bu. Tuhaf Bir Hapislik Ölüm kadar derin, sağlıklı bir çocuğunki kadar tazelik verici bir uykudan ağır ağır uyandım. Bu, ılık bir okyanusun derinliklerinden, apaydınlık, kıpırtılı havaya doğru yavaş yavaş giderek yükselmeye benziyordu. Ya da bir beyin sarsıntısından sonra ayılmaya. Bir zamanlar tamamen yabancısı olduğum vahşi dağlık bir ülkeyi gezerken attan düşmüştüm. Rüya tüllerini kaldırıp yaşama geri dönerken, Kafamda neler yaşadığımı apaçık hatırlayabiliyorum. Hakkımda konuştuklarını ilk kez belli belirsiz duymaya, muazzam sıra dağların karlı tepelerini görmeye başlayınca, bunun da geçeceğini, kendimi az sonra evimde bulacağımı sandım. Bunların hepsi kesinlikle bu uyanışın bana yaşattıklarıydı. Hayal meyal seçilen anaforlu görüntülerin geri çekilen dalgaları, evle, buharlı gemi, tekne, uçak ve ormanla ilgili anılar, sonunda gözlerim tamamen açılana, beynim yerine gelene dek Hepsi peş peşe kaybolup gidince neler olduğunu anladım. En belirgin biçimde hissettiğim tam bir fiziksel rahatlık duygusuydu. Mükemmel bir yatakta yatıyordum. Uzun, geniş, düzgün, sağlam ve yumuşaktı. Ayakları aynı seviyedeydi. Üzerinde en iyi ketenden sıcak tutan hafif bir battaniye şiltesiyle göze hoş görünen bir yatak örtüsü vardı. Çarşaf 40 santim kadar aşağı sarkıyordu. Yine de ayaklarımı sıcacık örtünün içinde yatağın ayak ucuna doğru rahatça uzatabiliyordum. Kendimi beyaz bir kuş tüyü kadar hafif ve masum hissettim. Kollarımla bacaklarımı iyice hissedip o güçlü yaşam duygusunun uyanma merkezinden uç noktalara kadar yayılmasını duyumsamam biraz zaman aldı. Kapalı panjurlarından açık yeşil bir ışığın sızdığı çok sayıda yüksek penceresi olan yüksek tavanlı ve geniş büyük bir oda, ebadı, rengi, Hoş sadeliğiyle güzel bir oda. Dışarıdaki çiçekli bahçelerin kokusu. Terry'nin sesini duyuncaya kadar tam ne olduğunu anlayamadan mutlu mesut iyice kendine gelmiş bir halde kıpırdamadan uzanmış duruyordum. Vay canına dedi şaşkınlıkla. Başımı çevirdim. Bu odada üç yatak ve bunlar için oldukça geniş bir alan vardı. Terry her zamanki gibi tetikte etrafını gözleyerek dik oturuyordu. Bu sözü çok yüksek tonda olmasa da Jeff'i de ayağa kaldırmıştı. Hepimiz ayağa kalktık. Terry bacaklarını yataktan aşağı sallandırdı, ayağa kalkıp bütün gücüyle gerindi. Üzerinde bir tür dikesiz kumaştan son derece rahat uzun bir gecelik vardı. Kendi üstümüze de aynı şeyin olduğunu gördük. Her yatağın yanında hiç de kendimizinkilere benzemese de oldukça rahat ve şık ayakkabılar vardı. Gisilerimizi aradık bulamadık. Ceplerimizdeki bir dolu ıvır zıvırdan da eser yoktu. Kapılardan biri biraz aralık duruyor. Bol miktarda havlu, sabun, ayna gibi işe yarar eşyaların bulunduğu çok güzel bir banyoyu açılıyordu. Hatta diş fırçalarımız, taraklarımız, not defterlerimiz ile çok şükür kol saatlerimiz de buradaydı. Ancak giysilerimiz yoktu. Daha sonra bu büyük odayı tekrar ararken geniş, havadar bir dolap bulduk. İçinde pek çok giysi vardı ancak bizimkiler yoktu. Savaş konseyi diye emretti Terry. Buraya yatağa geri gelin. Yatakta bir sorun yok nasıl olsa. Öyleyse şimdi bilim adamı arkadaşım durumumuzu soğukkanlıkla değerlendirelim. Beni kastetmişti. Ancak Jeff daha çok etkilenmiş görünüyordu. En azından canımızı yakmadılar dedi. Bizi öldürebilir ya da ya da bize bir şey yapabilirlerdi. Ömrümde kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Bu da hepsinin kadın olduğunu gösteriyor dedim. Bir de son derece uygar olduklarını. Biliyorsun son itişip kakışmamızda içlerinden birini vurdun. Kadının çığlığını duydum. Hepimiz korkuyla geri çekildik. Teri öfkeyle bize sırıtıyordu. İşte bu hanımların bize ne yaptığını görüyor musunuz dedi keyifle. Bütün eşyalarımızı, bütün giysilerimizi, donumuza kadar her şeyimizi aldılar. Bir yaşındaki bebekler gibi soyulduk, yıkandık, sonra da yatağa yatırıldık. Bu... Son derece uygar hanımlar tarafından. Jeff'in gerçekten yüzü kızardı. Onun şiirsel bir hayal gücü vardı. Terry de yeterince hayal gücüne sahipti ama onunki farklı bir türdendi. Benimki de öyle, farklıydı. Ben her zaman bilimsel hayal gücüne sahip olduğumu düşünmüş, bir yandan da bunun en üst seviyedeki hayal gücü olduğuna inanmışımdır. Gerçeğe dayandığı ve kendine sakladığı sürece insanın biraz övünmeye hakkı vardır diye düşünüyorum. Geri çekilmenin yararı yok çocuklar dedim. Bizi ele geçirdiler. Görünüşe bakılırsa son derece zararsızlar. Bize bütün cüretli kahramanlar gibi bir kaçış planı ayarlamak kalıyor. Bu arada bu elbiseleri giymek zorundayız. Başka çaremiz yok. Giysiler son derece sade ve gerçekten de çok rahattı. Her ne kadar hepimiz kendimizi tiyatrodaki önemsiz rollerin oyuncuları gibi hissedsek de bazı adamların giydiği tek parça pijamalara benzeyen Omuzlardan dizlere kadar uzanan tek parça ince, yumuşak, pamuklu bir iç gömleğimiz vardı. Tam diz altlarına kadar gelen, lastikleri esnek kısa, çoraplarımız gömleğin kenarlarını örtüyordu. Ayrıca çoğu gömme dolabın içinde duran farklı ağırlıklarda biraz daha sağlam malzemeden yapılmış, daha kalın, çeşit çeşit kumaş takım elbiseler vardı. Gerektiğinde de pek kullanmayacakları kesindi. Tabii söylemeye gerek yok, biz tunikleri aldık. Büyük bir mutlulukla yıkanıp giyindik. Hiç de fena değildir teri. Uzun bir aynada kendine bakarken saçı en son berbere gittiğimiz seferkinden biraz daha uzundu. Verdikleri şapkalar teri masalındaki prensininkine benziyordu. Bir tek kuş tüyü eksikti. Bu uçakta ilk kez geçtiğimiz sırada tarlalarda çalışan kadınlara dürbünlerimizle bakarken sadece bir ikisinin üzerinde gözümüze çarpan daha sonra bütün kadınların giydiğini fark ettiğimiz kıyafete benziyordu. Omuzlarımı düzeltip kollarımı uzatırken oldukça kullanışlı bir kıyafet yapmışlar. Bunu onlara söyleyeceğim dedim. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeydik. Peki öylese diye atıldı teri. Güzel uzun bir uyku çektik. Güzelce yıkandık giyindik. İyi diş edilmiş hayvanlar gibi hissetmemize karşın aklımız başımızda. Sizce bu pek uygar hanımlar bize bir kahvaltı verirler mi? Elbette verirler dedi Jeff kendinden emin bir biçimde. Bizi öldürmek isteseydiler bunu şimdiye kadar çoktan yaparlardı. Bence bizi konuklar gibi ağırlayacaklar. Bence kurtarıcılar gibi selamlanacağız dedi Az bulunan tuhaf nesneler gibi inceleneceğiz dedim. Her neyse şu anda yemek istiyoruz. Hadi hücum. Hücum etmek o kadar kolay değildi. Banyo sadece odamıza açılıyordu. Bu odanın da tek çıkışı yeri büyük, ağır, sürmelenmiş bir kapıydı. Kulak kesildik. Dışarıda biri var dedi Jeff kapıyı çalalım dediğini yaptık bunun üzerine kapı açıldı. Dışarıda bir ucunda büyük bir masanın duvar kenarlarında da uzun bank ya da kanepelerle daha küçük masa ve sandalyelerin bulunduğu bir geniş oda daha vardı. Bu eşyaların hepsi de dayanıklılığı sağlam ve basit yapıda kullanışlığı aynı zamanda da çok güzeldi. Bu odada bazılarını çok iyi hatırladığımız birkaç kadın kesin olarak söylemek gerekirse tam 18 kadın kalıyordu. Terry hayal kırıklığına uğramış bir halde içini çekti. Cefe ''Albaylar'' diye fısıldadığını duydum. Jeff ise ilerleyip çok hoş bir biçimde başını eğerek selam verdi. Biz de aynı şeyi yapınca ayakta duran uzun boylu kadınlar tarafından kibarca selamlandık. Dokunaklı aç rollerine bürünmemize gerek yoktu. Küçük masalar zaten yiyeceklerle doluydu. Bizler de ciddi bir şekilde sofraya davet edilmiştik. Masalar iki kişilik hazırlanmıştı. Her birimiz... Kendimizi bize ev sahipliği yapanlardan biriyle karşı karşıya bulmuştuk. Ayrıca her masanın yakınında bizi belli etmeden izleyen iri yapılı 5 kadın daha vardı. Bu kadınlardan bıkacak çok zamanımız olacaktı. Kahvaltı bol kepçe değilse de yeterli miktarda ve mükemmel kalitedeydi. Biz de yeniliklere karşı çıkmayacak kadar iyi gezginlerdik. Alışık olmadığımız ama çok lezzetli meyveleri, zengin çeşneli büyük kuru yemiş tabakları ve Gayet doyurucu küçük lekekleriyle bu öğün çok hoşumuza gitmişti. İçecek olarak su vardı. Bir de kakaoya benzeyen nefis bir sıcak içecek. Hemen orada isteyip istemediğimiz sorulmadan, karnımızı da tam doyurmadan eğitimimiz başladı. Her birimizin tabağının yanında kağıdı, kapağı ve tabii daktilo yazısı bizimkilerden oldukça farklı olan küçük, teksir edilmiş bir kitap duruyordu. Bu kitapları merakla inceledik. Kurtarıcının gölgeleri diye mırıldandı Terry. Dillerini öğrenmek zorundayız. Bu dili gerçekten de öğrenmek üstelik bununla kalmayıp kendi dilimizi de onlara öğretmek zorundaydık. Düzgün çizgilerle paralel sütunlar çizilmiş bu iş için hazırlanmış olduğu belli boş not kağıtları vardı. Bu kağıtlara herhangi bir şeyin ismini öğrenir öğrenmez not etmemiz o kelimenin yanına bizdeki karşılığını yazmamız isteniyordu. Çalışmamız gereken kitap belli ki çocukların okumayı öğrendikleri bir ders kitabıydı. Bundan ve sık sık yöntemlerle ilgili yaptıkları tartışmalarını anladığımız kadarıyla yabancılara kendi dillerini öğretme ya da herhangi bir yabancı dili öğrenme konusunda hiç deneyimleri yoktu. Öte yandan deneyim konusundaki eksikliklerini dehalarıyla kapatıyorlardı. Bu kadar ince bir anlayışa sahip olmaları, sıkıntılarımızı bu kadar çabuk fark edip gidermeye hazır olmaları bizi durmadan şaşırtıyordu. Tabi biz de onlarla bir orta yolda buluşmak istiyorduk. Onlarla konuşup anlaşabilmek tamamen bizim yararımızaydı. Onlara dilimizi öğretmeye, reddetmeye gelince neden reddedecektik ki? Daha sonra açıkça baş kaldırmaya çalıştık, fakat sadece bir defa. Bu ilk yemek olabildiğince iyi geçti. Jeff içten bir hayranlıkla, Terry bir aslan terbiyecisi, yılan oynatıcısı ya da benzeri bir meslek sahibinin işinin erbabı olan o iyiden iyiye araştırmacı bakışıyla, ben ise yoğun bir ilgiyle her birimiz kendi refakatçimizi sessizce inceliyorduk. Bu beşli takımın bizden gelecek bir isyanı kontrol etmek için orada olduğu belliydi. Silahımız yoktu. Diyelim bir sandalyeyi alıp herhangi bir zarar vermeye çalışacak olsak, hepsi kadın da olsa bir kişiye beş kişi bizim için çok fazlaydı. Bunu üzülerek fark etmiştik. Etrafımızda sürekli dolaşmaları hoş değildi ama buna zamanla alıştık. Yalnız kaldığımızda C filozofça bu durum fiziksel olarak alıkonmaktan daha iyi dedi. Pek kaçma olasılığımız ya da kişisel özgürlüğümüz olmasa da çok sayıda gardiyanımız olsa da en azından bize bir oda verdiler. Bir erkekler ülkesinde de olabilirdik. Böylesi çok daha iyi. Erkekler ülkesi mi? Burada gerçekten de hiç erkek olmadığına inanıyor musun? saftoriyim benim. ''Muhakkak bir yerlerde olmaları gerektiğini bilmiyor musun?'' diye çıkıştı Teri. Ee, ''Evet'' diye kabul etti Jeff. ''Tabii ki ama...'' ''Ama ne? Seni iflah olmaz duygusal. Aklından ne geçiyor?'' ''Hiç bilmediğimiz tuhaf bir iş bölümü yöntemleri olabilir.'' diye fikir yürüttüm. ''Erkekler ayrı şehirlerde yaşıyor olabilir veya onları tutsak edip bir şekilde kapatmış olabilirler ama mutlaka bir kaç erkek vardır.'' Bu son varsayımın çok hoş diyerek karşıya çıktı Terry. Tıpkı bizi tutsak edip kapattıkları gibi. Tüylerimi örtüper diyorsun. Kendini nasıl anlamak istiyorsan öyle anda. İlk gün çok sayıda çocuk gördük. Bir de o kızları. Gerçek kızlar diye büyük bir zevkle onayladı Terry. Onlardan söz ettiğine sevindim. Emin olun bu ülkede o İngiliz muhafızlarından başka kadın bulunmadığına inansam camdan aşağı atlardım. Camlardan söz etmişken şu bizimkileri bir inceleyelim diye önerdim. Bütün pencerelerden dışarı baktık. Panjurlar kolayca açılıyordu, parmaklık yoktu. Ama yine de manzara güven uyandırmıyordu. Burası önceki gün aralacele gördüğümüz pembe duvarlı şehir değildi. Odamız çok yüksekte, sarp bir kaya çıkıntısı üzerine inşa edilmiş, bir tür kadenin dışarı taşan kanadındaydı. Hemen aşağımızda yüksek duvarların nereye kadar gittiğini göremediğimiz, uçurumun kenarından dimdik aşağıya uzanan, Güzel kokulu, meyvelerle dolu bahçeler vardı. Uzaktan gelen su sesi aşağıda bir nehrin olduğunu gösteriyordu. Doğuyu, batıyı ve güneyi görebiliyorduk. Güneydoğu yönünde sabah ışığında parlak, zarif bir biçimde serilmiş, etrafı açık topraklar uzanıyordu. Her iki tarafta ve tam arkada heybetli dağlar yükseliyordu. Bu gerçek bir hisar, bunu kadınlar yapmış olamaz, size söyleyin dedi Terry. Onaylayarak başımızı salladık. Hisar tepelerin tam üst kısmında bizi epey uzak bir yere getirmiş olmalılar. İlk gün hızlı hareket eden araçlara benzer bir şeyler görmüştük diye hatırlattı Jeff. Motorlu araçlarının olması uygar olduklarını gösterir. Uygar olsalar da olmasalar da buradan kurtulmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Ben daha iyi bir çare kalmadığından emin olmadıkça çarşaflardan ip yapıp şu duvarlara tırmanmaya kalkışmayalım derim. Bu konuda hepimiz hemfikirdik. Kadınlarla ilgili tartışmamıza geri döndük. Jeff düşünceli bir halde devam etti. Ne olursa olsun burada bir tuhaflık var diye üstlendi. Mesele hiç erkek görmememiz değil. Erkeklere ait bir iz bile görmüyoruz. Bu, bu kadınların tepkisi şimdiye kadar karşılaştığım kadınlarınkinden çok farklı. Söylediklerinde haklısın Jeff diye onayladım. Burada farklı bir ortam var. Bizim erkek olduğumuzun farkında değil gibiler diye sürdürdü Jeff. Bize... Ee, ''Tıpkı birbirlerine davrandıkları gibi davranıyorlar. Sanki bizim erkek oluşumuz önemsiz bir olaymış gibi.'' Başımı salladım. Bunu ben de fark etmiştim. Ancak teri kabaca araya girdi. ''Saçmalık.'' dedi. Bunun nedeni yaşlarının büyük olması. Hepsi de söylediğim gibi ya büyük annedir ya da büyük anne olacak yaşlıdır. Her neyse. Sonuçta büyük teyzeler. Oysa o gördüğümüz kızlar bayağı genç kızdı. Öyle değil mi? ''Evet.'' diyerek yine de usulca onayladı Jeff. Ama... Korkmuyorlardı. Utangaç kızlar gibi değil, ipini koparmış okul çocukları gibi o ağacın tepesine konup saklandılar. Kabul etmelisin ki Terry diye ekledi Jeff. Manaton yarışçıları gibi de koştular. Terry günler geçtikçe huysuzlaşıyordu. Üçümüz arasında bu tutsaklığın en fazla dert eden oydu. Durmadan Alima'dan onu yakalamasına nasıl da ramak kaldığından söz ediyordu. Onu yakalasaydım diyordu zalimce elimizde bir rehinimiz olurdu. Böylece onlarla bir anlaşma yapabilirdik. Ancak Jeff öğretmeniyle hatta muhafızlarıyla çok iyi anlaşıyordu. Ben de öyle. Bu kadınlarla diğer kadınlar arasındaki ince ayrımın farkına varıp incelemek, bu ayrımları dikkate almaya çalışmak beni fazlasıyla ilgilendiriyordu. Kişisel görünüm bakımından çok büyük bir fark vardı. Hepsinin saçı kısa, en fazla birkaç santim uzunluğundaydı. Bazıları kıvırcık, bazıları düz saçlıydı. Hepsi de parlak, masum ve hayat doluydu. Cef, ah saçları uzun olsa diye yakınıyordu. Ne kadar da kadınsı görünürlerdi. Alıştıktan sonra benim baya hoşuma gitmeye başlamıştı. Uzun saçın kadına özgü bir şey olduğunu o denli kanıksamışız ki, neden bir kadının saçlarına oluşan tacı o kadar beğendiğimiz halde, Çinlilerin at koyuklarını beğenmediğimizi açıklamak güç. Atların hem dişisi hem erkeği yedeli olduğu halde, Aslan, buffalo benzeri hayvanların sadece erkekleri yeleli. Ancak bunu başlangıçta gözden kaçırmışım. Zamanımızı gayet güzel dolduruyorlardı. Pencerelerimizin altında uçurumun kenarındaki epeyce uzun, eğri büğrü biçimsiz bahçede serbesttik. Binanın taşlarında son bulan duvarlar fevkalade düzgün ve yüksekti. O muazzam taşları inceleyince tüm yapının epey eski olduğu kanısına vardım. Peru'da İnkalardan önceki mimari yapıya benzer, mozeyi andıran yan yana yerleştirilmiş koskocaman tek parça anıtlar gibi inşa edilmişti. Bu halkın bir tarihi var, bu kesin dedim diğerlerine. Bunlar da bir zamanlar savaşçıymış, yoksa Hisar'a ne diye ihtiyaç duysunlar. Bahçede serbest olduğumuzu söylemiştim ancak tamamen yalnız değildik. Diğerleri kitap okur, oyun oynar ya da herhangi bir el işiyle meşgul olurken, daima biri buralarda boş oturup, Sürekli bizi gözetleyen şu rahatsız edici derecede güçlü kadınlardan bir grup vardı. Örgü ördüklerini görünce dedi Terry, kadınsı olduklarını bile söyleyebilirim. Bu bir şeyi kanıtlamaz dedi Jeff alceleyle. İskoç çobanları da örgü örüyor hem de her zaman. Dışarı çıktığımızda dedi Terry gerinip uzaklardaki tepelere bakarak, buradan dışarı çıkıp gerçek kadınların, annelerin ve kızların bulunduğu yere ulaştığımızda eee ne yapacağız ulaştığımızda diye sordum sizce, Buradan hiç çıkacak mıyız bakalım ne biliyorsun? Bu bizi ciddiyetle çalışmalarımıza geri döndüren hepimizin aklında olan çok tatsız bir düşünceydi. İyi çocuklar olur, dersimizi iyi çalışırsak dedim. Eğer uysal, saygılı ve kibar olursak bizden korkmazlarsa belki de bizi serbest bırakırlar. Ne olursa olsun kaçarsak da dillerini bilmemiz çok önemli. Şahsen ben bu dile büyük ilgi duyuyordum. Kitaplarının olduğunu görünce onları anlamaya, varsa geçmişlerini öğrenmeye heveslendim. Dillerini konuşmak zor değildi. Yumuşak, kulağa hoş gelen bir dildi. Okuyup yazması o kadar kolaydı ki hayret ettim. Eski zengin bir uygarlığın bütün izlerini taşımakla beraber, baştan sona esperanto kadar bilimsel olan, tamamen seslere dayalı bir sistemleri vardı. Dilediğimiz kadar çalışmakta serbesttik. Bahçede sadece eğlence olsun diye dolaşmaya bırakılmıyorduk. Bize bir kısmı çatıda bir kısmı da alt katta bulunan büyük bir jimnastik salonu gösterilmişti. Burada uzun boylu muhafızlarımıza nasıl saygı göstermemiz gerektiğini öğrendik. Üstümüzdeki hırkaları çıkarmanın dışında bu iş için kıyafet değiştirmemiz gerekmiyordu. İlk giydiğimiz jimnastik için tasarlanmış içinde gayet rahat hareket edilebilen harika bir giysiydi. Hem kabul etmeliyim ki kendi giysilerimizden daha güzel görünümlüydü. 40, hatta kırkın üzerinde bahse girerim bazıları 50 yaşında vardır. Şunlara bir bakın diye isteksiz bir hayranlıkla homurdandı teri. Sadece gençlerin yapabileceği, görülmeye değer bir cambazlık hareketleri yoktu. Ancak bütünüyle beden gelişimine yönelik mükemmel bir sistemleri vardı. Çoğunlukla müzik eşliğinde beden duruşuyla ilgili danslar bazen de inanılmayacak kadar güzel ilahi gösteriler yapılıyordu. Jeff bundan oldukça etkilenmişti. O sırada bunun aslında onların kültür-fizik yöntemlerinin ne kadar küçük bir bölümünü oluşturduğunu bilmiyorduk. Yine de izlemeye ve katılmaya hazırdık. Ah evet gayet de güzel katıldık. Kesinlikle zor değildi. Biz bunun daha çok eğlence amaçlı olduğunu düşünüyorduk. Ben ince ve adaleliydim. Direnme gücüm iyiydi. Jeff hem çok iyi bir sürat koşucusu hem de engelli koşucusuydu. Yine de Terry hepimizin en güçlüsüydü. Buna rağmen bu yaşlı hanımlar bizimle düpedüz oynadılar. Geyik gibi yani sanki bu özel güç isteyen bir şey değil de doğal yürüyüşleriymiş gibi koşuyorlardı. İlk muhteşem yolculuğumuzda gördüğümüz uçarcasına giden kızları hatırlayınca doğal yürüyüşlerinin böyle olduğuna karar verdik. Bacaklarını hızla kırıp geyik gibi sıçrıyor bir an durup bedenlerini boylu boyunca bir tarafa doğru kıvırarak dönüyorlardı. Daha önceleri bazılarının sıranın dışına çıkmak için nasıl kartal gibi gerinip yayıldıklarını hatırlayarak bunun püf noktasını öğrenmeye çalıştım. Bu ustalara yetişmek hiç de kolay olmuyordu ya, neyse. Böyle bir dolu yaşlı kadın cambaz tarafından yönetileceğim aklıma gelmezdi diye isyan etti teri. Çok sayıda oyunları da vardı ama bunların başlangıçta çok sıkıcı buluyorduk. Bu kimin kazanacağını görmek için iki kişinin solitaire oynaması gibi bir şeydi. Bir parça kavga barındıran gerçek bir oyundan çok bir yarışmaya veya Rekabetçi bir sınava benziyordu. Bu konu üzerinde bilgiççe biraz fikir yürütüp Terry'e bu oyunların etrafta erkek olmadığının kanıtı olduğunu söyledim. Aralarında erkeklere göre bir oyun yok dedim. Ama çok ilginç oyunlar. Ben bunları sevdim diye karşı çıktı Jeff. Eminim aynı zamanda da eğiticidirler. Eğitilmekten bıktım artık diye karşı çıktı Terry. Bu yaşta bir kız okuluna gittiğimizi düşünsenize dışarı çıkmak istiyorum. Ne var ki... Dışarı çıkamazdık. Hızla eğitiliyorduk. Özel öğretmenlerimiz gözümüzde derhal saygınlık kazandı. Hepsi de uysal bir dostluktan yana olsa da, bu öğretmenler muhafızlardan çok daha nitelikliydi. Benimkinin adı Somel, Jeffinki Zava, Terininki Muadindi. Muhafızların ve üç kızımızın isimlerinden bir genellenme yapmaya çalıştık ama bir yere varamadık. İsimleri kulaç oldukça hoş geliyor. Genellikle kısa isimler ama. Son heceleri birbirine benzemiyor. Birbirine benzeyen iki isim bile yok. Yalnız tabii henüz birbirimizi çok hastanıyoruz. Dillerini daha iyi konuşmaya başlar başlamaz sormak istediğimiz birçok şey vardı. Bundan daha iyi bir öğretim yöntemi görmemiştim. Somel saat 2 ile 4 arası dışında sabahtan akşama kadar daima yardıma hazırdı. Her zamanki dostane nezaketiyle daima cana yakındı. Bu da gittikçe daha çok hoşuma gidiyordu. Jeff Zava Hanım'ı Hiçbiri açıkça böyle çağrılmadığı halde ona böyle sözlenmek istiyordu. Ona Ester teyzesini anımsattığı için çok sevdiğini söylüyordu. Teri ise onlar tarafından kazanılmayı reddediyor, bizimle yalnızken kendi öğretmeninden alayla söz ediyordu. ''Bıktım artık.'' diye karşı çıktı. ''Bunların hepsinden bıktım. Bizi 3 yaşındaki yetimler kadar acizmişiz gibi buraya tıkmış, beğensek de beğenmesek de gerekli olduğunu düşündükleri şeyleri öğretiyorlar. Yaşlı kız küstahlıklarına lanet olsun.'' Ne var ki eğitiliyorduk. Ülkelerinin büyütülmüş, çok güzel yapılmış bir haritasını getirdiler. Böylece coğrafik terimlerle ilgili bilgimiz artıyordu. Ancak ülkenin dışı hakkında bir şey sorduğumuzda gülümseyerek kafalarını salladılar. Kitaplardaki gravürlerle birlikte bitkilerle ağaçların, çiçeklerle kuşların renkli çizimlerine oluşan resimler getirdiler. Aletler, çeşitli küçük eşyalar getirdiler. Okulumuzda bol miktarda malzeme vardı. Terli olmasa halimizden çok daha memnun olacaktık. Oysa haftalar ayları kovaladıkça gitgide daha hırçınlaşıyordu. Kafası kızmış ayılar gibi davranma diye yalvardım. Çok iyi yanlışıyoruz. Her geçen gün onları daha iyi anlıyoruz. Kısa süre içinde salı verilmek için uygun bir savunma yapabiliriz. Salı verilmek mi diye gürledi. Salı verilmek, okuldan sonra içeride tutulan çocuklar gibi. Ben buradan dışarıya çıkmak istiyorum ve çıkacağım. Buranın erkeklerini bulup dövüşmek istiyorum veya kızlarını. Galiba en çok ilgilendiğin şey kızlar diye yorumladı Jeff. Neyle kavga edeceksin, yumruklarınla mı? Evet, ya da sopalarla, taşlarla, neyle olursa. Bunun üzerine Terry kendini sakınarak hafifçe Jeff'in çenesine vurdu. Örneğin böyle dedi. Nasıl olursa olsun diye devam etti. Aracımıza geri dönüp burayı terk edebiliriz. Eğer yerinde duruyorsa dedim temkinlice. Of homurdanma van. Yerinde değilse bile aşağıya doğru yolumuzu bir şekilde buluruz. Tekne oradadır. Umarım. Terry bu konuda kararlıydı. Öyle kararlıydı ki sonunda bizi bir kaçış planı yapmaya ikna etti. Zordu. Hayli tehlikeliydi. Ancak onunla gitmezsek yalnız gideceğini söyledi. Elbette buna izin veremezdik. Görünüşe bakılırsa çevreyi bütün ayrıntılarıyla incelemişti. Burnun ucuna bakan en dipteki penceremizden duvarın nereye kadar uzandığını ve Aşağıya düşüş mesafesini yaklaşık olarak tahmin edebiliyorduk. Çatıdan baktığımızda ise daha fazlasını görebiliyorduk. Hatta bir yerden bir an için duvarın aşağısında patikaya benzer bir yolu bile seçebiliyorduk. Burada önemli olan üç şey dedi. İpler, atik davranmak ve görünmemek. Bu en önemli kısmı diye üsteledim. Hala onu vazgeçirmeyi umarak. Birkaç çift göz geceleri hariç her dakika üstümüzdü. Bu yüzden de bu işi geceliğin yapmalıyız diye yanıtladı. Kolay. Ya kadarlarsa bu kez bize bu kadar iyi davranmayabilirler. Bunu da düşünmek zorundayız dedi Jeff. Bu göze almamız gereken bir tehlike. Boynumu da kırsam gideceğim dedi Terry. Fikrini değiştirmeye hiç niyeti yoktu. İp meselesi basit değildi. İnsanı taşıyacak kadar sağlam, bizi bahçeye oradan da duvardan aşağı indirilebilecek kadar uzun bir şey. Spor salonunda sürüsüne bereket ip vardı. Anlaşılan ip atlamayı, iple tırmanmayı seviyorlardı. Ancak orada hiçbir zaman kendi kendimize kalmıyorduk. İpi yatak çarşaflarımızda, kelimleri, giysileri birbirine ekleyerek yapmamız gerekiyordu. Üstelik muhafızlarımızdan ikisi burayı her gün köşe bucak temizlediğinden bu işi geceleyin odamıza kapatıldıktan sonra yapmak zorundaydık. Makasımız, bıçağımız yoktu. Ama teri çare üretmekte bir numaraydı. Bu hanımların cam ve porselen kapları var. Baksanıza. Banyodan bir cam kırıp onu kullanabiliriz. Elbet bir yolunu buluruz diye mırıldandı. Üçümüz birden pencerenin önünde üst üste dizilir, duvardan sarkıtmaya yetecek kadar pay bırakıp erişebildiğimiz en yüksek mesafeye göre ipin boyunu ayarlarız. Aşağıdaki o küçük patikayı tam nerede gördüğümü biliyorum. Orada bir de asma ya da ona benzer büyük bir ağaç var. Yapraklarını gördüm. Bu tehlikeyi göze almak çılgınlık gibi görünüyordu ancak bu bir bakıma... Terinin keşif yolculuğuydu. Üstelik hepimiz bu hapistikten bıkmıştık. Bunun üzerine erkenden odamıza çekilip dolu bekledik. Beceriksizce insan taşıyacak kadar sağlam ipler yapmaya çalışarak tedirgin bir iki saat geçirdik. Hücrenin derinliklerine çekilmek, bir cam parçasını kalın bir kumaşa sarıp gürültü çıkarmadan kırmak pek zor olmadı. Kırık cam parçası makas kadar düzgün olmasa da işimizi görürdü. Yoğun ay ışığı odamızın dört penceresinden içeri yayılıyordu. Işıklarımızı uzun süre açık bırakmaya cesaret edememiştik. Buradaki sonumuza hazırlanmak için çok sıkı çalışmamız gerekiyordu. Duvarlara asılan kumaşlar, kirimler, bornozlar, havlular, yatak takımları hatta kalın yatak örteleri cefin söylediği gibi birbirine eklenmedik tek bir kumaş parçası bırakmadık. Daha sonra ipimizin bir ucunu pek göze batmayan en uçtaki pencerenin iç kısmındaki sağlam menteşeye sımsıkı bağlayıp sarılı ip çıkınımızı aşağıya hafifçe sarkıttık. İşin bu tarafı kolay. Ben ipi kesmek için en son geleceğim dedi Terry. Bunun üzerine önce ben kendimi aşağıya bırakıp duvara sıkıca yaslanarak ayakta dikildim. Sonra benim omuzlarıma Jeff, onun omuzlarına da Terry çıktı. Terry kafasının üstündeki ipi keserken bizi biraz salladı. Sonra kendimi yavaşça yere bıraktım. Peşimden Jeff beni izledi. Sonunda üçümüz ipimizin büyük bir kısmı elimizde sağ salim bahçedeydik. Hoşçakal büyük anne diyerek alçak bir sesle fısıldadı Terry. Bütün çalılarla ağaçların gölgesine sığınıp yavaşça sürünerek duvara doğru ilerledik. Terry tam doğru noktayı belirleyecek kadar öngörülü davranmıştı. Bu sadece taşın üstünde taşla çizilmiş bir izden ibaretti. Yine de bu ışıkta bakıp anlayacak kadar görebiliyorduk. İpi bağlamak için duvarın hemen yanında sağlam orta boylu bir çalı vardı. Şimdi yine ikinizin üstüne çıkıp İlk önce ben yukarı tırmanacağım dedi Terry. Böylece siz ikiniz en üste çıkana kadar ip sabit durmuş olur. Sonra ben en aşağıya ineceğim. Kazasız belasız inebilirsem beni görüp peşimden gelebilirsiniz. Ya da örneğin ipi 3 defa sallarım. Eğer orada kesinlikle ayak basacak sağlam bir yer yoksa ben de tekrar yukarı tırmanırım olur biter. Herhalde bizi öldürmezler. Yukarıyı dikkatle inceledi, el sallayıp tamamdır diye fısıldadıktan sonra kendini bırakıp atladı. Jeff yukarı tırmandı, ben de onu takip ettim. Sallanıp sendeleyen silüetin en aşağılarda bir yeşillik kümesi içinde gözden kayboluncaya dek karış karış mesafeden ne kadar aşağıya düştüğünü anlayınca gerçekten tüylerim ürperdi. Sonra ip üç defa hızla çekildi. Jeff ile beraber özgürlüğe kavuşmanın verdiği mutluluk duygusuyla Liderimizi takip ettik. Maceralı yolculuğumuz. Dar, biçimsiz fazlasıyla eğimli küçük bir kaya çıkıntısının üzerinde duruyorduk. Aşağıdaki sarmaşık olmasa bir kayıp o cüretkar boyunlarımızı kırmamız işten bile değildi. Bu küçük bir amfalopsise, yapani üzüm bağına benzeyen, sık yapraklı her yere yayılmış bir şeydi. Görüyorsunuz burası pek dik değildi teri gurur ve coşkuyla. Burası bizim ağırlığımızı asla çekmez ama bence üstünde teker teker ellerimizle ayaklarımızla tutunup kayarak aşağı inersek diğer kaya çıkıntısına sağ salim ulaşabiliriz. Nasılsa ipimizi tekrar yukarı çıkarmak istemeyeceğiz. Burada da rahatça kalamayacağımıza göre kabul ediyorum dedi Jeff ciddiyetle. Terry önden gitti. Bir Hristiyanın ölümle nasıl yüz yüze geldiğini bize göstereceğini söylüyordu. Şans bizim neydi? Tuniklerimizi bırakarak en kalın giysilerimizi giymiştik. Tam sonuna geldiğimizde çok fena düştüğüm için bir sonraki kayanın üstünde güçlükle durabiliyordum. Buna rağmen bu tırmanışı başarıyla tamamladık. Sonraki aşama bacaya benzer uzun engebeli bir yarıktan aşağı iniş idi. Böylece pek çok can acıtan sıyrık ve birkaç yara bere ile nihayet akarsuya ulaştık. Orası daha karanlıktı. Ancak olabildiğince uzun bir mesafeyi arkamızda bırakmamız gerektiğini gayet iyi hissediyorduk. Bunun üzerine doğan güneş, siyah beyaz titrek ay ışığıyla yaprakların gölgesini görünmez kalıncaya dek, çamurlu sulardan atlayıp güçlükle ilerleyerek o kayalık nehir yatağından aşağı doğru zar zor indik. Şu iri, doyurucu, yumuşak kabuklu yemişlerini çok iyi tanıdığımız sevimli bir fındık ağacı bulduk, fındıkları ceplerimize doldurduk. Bu kadınların inanılmayacak kadar çok sayıda ve Çeşitli cepleri olduğunu söylemeyi unutmuşum. Bütün giysileri cepliydi. Özellikle ortadaki cepleri fındıklarla doluydu. Biz de uygun adım yürüyen Rusya askerleri gibi ceplerimizi şişene kadar fındıklarla doldurduk. İçebildiğimiz kadar su içip dinlenmeye çekildik. Burası pek de rahat bir yer değildi. Ulaşılması hiç kolay olmayan, dik kıyı boyunca yükselen, çadılarla çok iyi gizlenmiş kurak, yarık gibi bir yerdi. 3-4 saatlik yorucu bir tırmanış ve iyi bir kahvaltıdan sonra hepimiz yarığın üzerine boylu boyunca uzanıp bir tür yazı turaydı bu. Öğleden sonra güneş yüzümüzü iyice yıkayana kadar uyuduk. Terry başımı ayağıyla hafifçe dürttü. ''Nasılsın Van?'' ''Hala hayatta mısın?'' ''Hem de nasıl?'' dedim. Jeff de benim kadar neşeliydi. Sağa sola dönecek kadar olmasa da gerinecek kadar yerimiz vardı. Ancak... Her birimiz sırayla arkadaki güvenli çalılıkların üzerine dikkatlice kayıp atlayabilirdik. Oradan gündüz ayrılmak bir işe yaramayacaktı. Ülkenin büyük bir bölümünü değil ama ikili bölgesinin sınırlarında olduğumuzu anlayacak kadarını görmüştük. Her yere alarm verileceği kesindi. Terry o sıcak, dar küçük kayanın kenarında uzanmış, kendi kendine yavaşça kıkırdıyordu. Saygısız sözler söyleyerek, Muhafızlarımız da öğretmenlerimizin mahcubiyetini uzattıkça uzatıyordu. Ona aracımızı bıraktığımız yere ulaşmamız için gidecek daha çok yolumuz olduğunu, büyük bir olasılıkla da gidince yerinde bulamayacağımızı anımsattım. Yakınıyorum diye beni hafifçe tekmeledi. Yardımcı olmayacaksan fazla konuşma diye karşı çıktı. Bunun kolay olacağını hiçbir zaman söylemedim. Ancak mahkum olmaktansa Antarktika'daki buzullara kaçmayı yeğlerim. Az sonra yine uyuklamaya başladık. Derin uyku ve içimize işleyen kuru sıcak bize iyi gelmişti. O gece tüm ülkenin etrafını sardığını fark ettiğimiz engebeli ormanla çevrelenmiş araziyi takip ederek epey bir mesafe kat ettik. Kimi zaman en uç sınıra yaklaşıyorduk, aşağıdaki olağanüstü derinlik bir an için gözümüze çarpıp kayboluyordu. ''Bu coğrafya parçası bir bazalt sütünü gibi duruyor.'' dedi Cev. ''Aracımızı alıp el koyduysalar dönüşte çok iyi vakit geçireceğiz.'' Bu lafının üzerine anında hafif bir tokat yedi. İç taraflarda ancak sadece ay ışığında görebildiklerimiz yeterince huzur vericiydi. Gün ağrına dek epey yol aldık. Terin'in dediği gibi elimizden gelse bile bu yaşlı hanımları öldürmeye niyetimiz yoktu. Dahası bu bir anlaşılsa pekala bizi yakalayıp geri götürecek güce sahiplerdi. Elimizden geldiğince gizlenip görünmemeye çalışarak sürünmekten başka çaremiz yoktu. Pek fazla konuşmuyorduk. Geceleri engelli maraton yarışımızı yapıyorduk, bizi hiçbir şey durduramazdı. Aşılamayacak en derin zorlu sulardan yüzerek geçiyorduk. Ancak bu yalnızca iki kez başımıza gelmişti. Gündüzleri mışıl mışıl uyuyorduk, öyle şanslıydık ki bu ülkede yaşamamızı gönlümüzce sürdürebiliyorduk. Ormanın en uzak köşesi bile yiyecek bakımından zengin görünüyordu. Ancak cef öngörülü bir biçimde bunun ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini gösterdiğini öne sürdü. Çünkü her an iri yapılı bir grup bahçıvan, ormancı ya da meyve toplayıcısıyla burun buruna gelebilirdik. Bu sefer başaramazsak kesinlikle bir daha başka şansımız olmayacağını hissettiğimizden çok dikkatli davranıyorduk. Sonunda ta aşağılara tırmanışa başladığımız o durgun gölün geniş yüzeyini görebildiğimiz bir noktaya ulaştık. Terry aşağı bakarak bence çok güzel görünüyor dedi. Şimdi eğer uçağı bulamazsak ne yapıp yapıp bu duvarın üstünden atlamamız gerekirse nereye geleceğimizi biliyoruz. Buradaki duvar çok sevimsizdi. Öylesine dik yükseliyordu ki dibini görmek için boynumuzu uzatmak zorunda kalıyorduk. Aşağıda serili ülke sık bitkilerden oluşan çok uzaklardaki bir bataklık yumağı gibi görünüyordu. Neyse ki boyunlarımızı bu kadar da tehlikeye atmamız gerekmedi. Çünkü nihayet kayalarla ağaçların arasında sürünerek ilerleyen pek çok yerli gibi Sessizce yürüyerek ilk geldiğimiz düz yere ulaşmıştık. Büyük bir şans eseri, aracımızı orada bulduk. Şu işe bakın, üstü de örtülü, bu kadar düşünceli olacakları aklınıza gelir miydi diye haykırdı Terry. Bu kadarını düşünebiliyorlarsa daha fazlasında beklenir diye uyardım onu yavaşça. Bahse girerim başında nöbet tutuyorlardır. Yavaş yavaş sönen ay ışığında elimizden geldiği kadar incelemeye çalıştık. Ay ışığı hiç güvenilir değildir. Ancak yükselen şafak bize tanıdık gelen çadır bezi gibi kalın bir kumaşla sarılı şekli görmemizi sağlıyordu. Yakınlarda bir gözcü olduğuna dair de en ufak bir belirti yoktu. Doğru dürüst çalışmamıza yetecek kadar aydınlık olduğu an hızla koşmaya karar verdik. Bu eski şeyin çalışıp çalışmayacağı umurumda değildi Teri. Biner, kıyıya kadar çalıştırır sonra da cuk tam suyun üstüne. Teknemizin hemen yanına getiririz. İşte bakın teknemiz orada. Gerçekten de aracımız orada. Soluk, çarşaf gibi dümdüz suyun üzerine gri bir koza gibi uzanıyordu. Sessizce ama hızla koşarak örtünün bağlarını çekmeye başladık. Kahretsin diye umutsuz bir sabırsızlıkla haykırdı Terry. Dikmişler. Yanımızda bıçak da yok. Bu baş belası örtüye asılıp çekiştirirken Terry'nin başını bir savaş atı gibi havaya dikmesi neden olan bir ses. Bas bayağı bir kıkırdama. Evet, üç kıkırdama sesi duyduk. İşte Selis, Alima ve Elador. Orada onları ilk gördüğümüz anki gibi biraz ötümüzde durmuş 3 afacan okul çocuğu gibi merakla bakıyorlardı. Bekle Terry bekle diye uyardım. Bu fazla basit. Dikkat et bir tuzak olmasın. Yumuşak kalplerine yalvaralım diye diretti Jeff. Bence bize yardım ederler. Belki de bıçakları vardır. Ne de olsa onları zorlamanın yararı yok. Ben kesinlikle Terry'nin tarafını tutuyordum. Bizden çok daha hızlı koşup tırmanabildiklerini biliyoruz. Bunu isteksizce kabul etti. Aramızda kısaca konuştuktan sonra ellerimizi dostça uzatarak yavaşça onlara doğru yaklaştık. Biz onlara iyice yaklaşana kadar yerlerinden kımıldamadılar. Sonra bize durmamız gerektiğini işaret ettiler. Emin olmak için bir iki adım daha attık. O anda hızla geri çekildiler. Bunun üzerine belirttikleri mesafede durduk. Daha sonra dillerini becerebildiğimiz kadar kullanarak İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetini açıkladık. Nasıl tutsak edildiğimizi, nasıl kaçtığımızı, burada bol miktarda pantomim yaparak epey ilgilerini çektik. Fındıkla beslenerek nasıl gündüz saklanıp gece yolculuk yaptığımızı anlattık. Bunu söylerken Terry çok açmış gibi davrandı. Aç olması mümkün değildi. Biliyordum, bir sürü yiyecek bulmuş, yerken kendimizi kısıtlamamıştık. Ancak bir şekilde etkilenmiş görünüyorlardı. Fısır fısır konuşup bir karara vardıktan sonra ceplerinden bir takım küçük paketler çıkarıp gayet rahat, düzgün bir halde ellerimize tutuşturdular. Buna en çok sevinen cef olmuştu. Görünüşe bakılırsa Terry'nin de aşırı elkol hareketleriyle hayranlığını belirtmesi onları çocukça bir tavırla yeteneklerini göstermeleri için birden harekete geçirmişti. Biz fırlattıkları nefis bisküvileri yerken da bizim hareketlerimizi dikkatle izlerken Selis. Biraz uzağa kaçıp dengeli üç sopanın üzerine büyük sarı bir fındık koyarak kaya üstünde ördek benzeri bir düzenek kurdu. Bu arada Alima taş topluyordu. Taşları oraya atmamızı istediler. Biz de attık fakat hedef çok uzaktaydı. Bu perimisali küçük hanımları kıkır kıkır güldüren sadece birkaç ıskalamanın ardından Jeff bütün düzeni yere indirmeyi başardı. Benimki biraz zaman aldı. Terry ise duyduğu büyük rahatsızlıkla Üçüncü geldi. Sonra Selis üç ayaklı küçük düzeni yeniden kurdu. Bir daha gösterip devirirken kısa buktelerini şiddetle sallayarak dönüp bize baktı. Hayır dedi. Kötü, yanlış. Onu çok iyi takip edebiliyorduk. Sonra ili fındığı tepeye koyarak düzeni bir kez daha kurup diğerlerinin yanına döndü. İçlerinden biri kurucu olarak kenarda dururken o sinir bozucu kızlar orada oturup sırayla oraya küçük taşlar attılar. Her üç atıştan ikisinde sopaları devirmeden fındığı yere düşürdüler. Hallerinden de son derece memnunlardı. Aslında hiç de öyle olmadığımız halde biz de memnunmuş gibi davrandık. Bu oyundan sonra çok samimi olduk ancak Terry'e fırsat bulmuşken oradan ayrılmasak üzülürdük dedim. Sonra da bize bıçak vermeleri için yalvardık. Ne yapmak istediğimizi göstermek zor olmadı. Bunun üzerine her biri gururla cebinden keskin sustalıya benzer birer bıçak çıkardı. ''Evet'' dedik coşkuyla. ''İşte bu, lütfen.'' Gördüğünüz gibi dillerini bayağı öğrenmiştik. Sadece bu bıçakları istiyorduk ancak vermeyeceklerdi. Bir adım daha yaklaşsak her an uçmaya hazır halde geri kaçıyorlardı. Yarar yok'' dedim. ''Gelin, sivri taş gibi bir şey bulalım. Bu şeyi sökmeliyiz.'' Aramaya koyulduk. Kenarı keskin parçalara bulup örtüyü parçalamaya başladık. Bu midye kabuğuyla yelken bizi kesmeye çalışmak gibi bir şeydi. Teri, bir yandan kesip delikler açarken bize alçak sesle, "Çocuklar, oldukça iyi durumdayız. Bir ölüm kalım hamlesi yapıp şu kızları yakalayalım. Bunu yapmak zorundayız." dedi. Nasıl uğraştığımızı görmek için iyice yaklaşmış, bizi çok şaşırtmışlardı. Dahası Terin'in de dediği gibi. Yaptığımız son çalışma bedenimizi bütünüyle güçlendirmişti. Umutsuz birkaç dakika boyunca bu kızları korkutmuş adeta onların karşısında galip gelmiştik. Ancak ellerimizi uzattığımız anda aramızdaki mesafe genişledi. Gözle görünür bir şekilde hızlanmışlardı. Sonra da biz bana pek akıl kârı gibi görünmeyen bir uzaklığa doğru en yüksek hızımızda koştuğumuz halde her seferinde açık farklı önden gittiler. Nihayet ardı ardına yaptığım uyarılardan sonra soluksuz kalıp durduk. Bu aptallıktan başka bir şey değil diye çıkıştım. Kasıtlı yapıyorlar geri dönün yoksa pişman olursunuz. Geldiğimizden çok daha yavaş bir şekilde geri döndük. Üstelik gerçekten de pişmandık. Kundağa sarılı aracımıza ulaştığımızda örtüsünü parçalamaya çalışırken her tarafta çok iyi tanıdığımız metanetli, Oysal kararlı yüzler belirmeye başladı. Aman tanrım diye inledi teri. Albaylar, işte hepsi buraya kadar bire karşı kırklar. Savaşmanın bir anlamı yoktu. Bu kadınların bir askeri talim birliğinden çok ortak dörtüyle arkada geçen bir yığın misali sayıca üstünlüğe inandıkları su götürmezdi. En ufak bir korku belirtisi göstermiyorlardı. Silaha benzer bir şeyimiz olmadığından onlar ise en az yüz kişi on sıra halinde etrafımızı sarmış olduğundan Elimizden geldiğince zarif bir biçimde teslim olduk. Doğal olarak sıkı gözetim altında bir mahkumiyet ya da hücre hapsi gibi bir ceza bekledik. Nedense böyle bir şey olmadı. Bize sadece okul kaçaklarıymışız gibi davrandılar. Kaçış sebebimizi de gayet iyi anlamış gibiydiler. Bu kez anestezi yoluyla değil, iyice ayırt edilebilir olmamız için her birimiz ayrı bir araçta, biri sağımızda, biri solumuzda, üçü de karşımızda oturan iri kıyım kadınlarla birlikte Tıpkı bizimkilere benzeyen elektrikli motorlarla suyun üzerinden kayarcasına geçip geri döndük. Hepsi de gayet cana yakındı. Sınırlı gücümüz el verdiğince bizimle konuştular. Terry basbaya küçük düşmüştü. İlk başlarda hepimiz çok sert bir tavırla karşılaşacağımızdan korkmuştuk. Yine de ben kendi adıma yavaş yavaş hoş bir güven duymaya, yolculuğun tadını çıkartmaya başladım. İşte hepsi de son derece iyi kalpli olan, Basit bir oyunu kazandığında hissettiği küçük bir zafer duygusu dışında kötü bir duygu barındırmayan, o duyguyu da nezaketle bastıran beş samimi yol arkadaşım buradaydı. Bu, ülkeyi tanımak için de iyi bir fırsattı. Gezdiğim yerler arttıkça burayı daha çok beğeniyordum. Derhal etrafı yakından incelemeye koyulduk. Yerleri süpürülmüşçesine temiz muhteşem yolları, bitmez tükenmez sıra sıra ağaçların gölgesi, bu gölgenin altında serili çiçek şeritleriyle göz alabildiğince yayılan türlü türlü tılsınmana dolu bu zengin, konforlu ülkenin ne kadar güzel olduğunun farkına vardım. Birçok köyden, şehirden geçtik. Sonunda ilk gördüğümüz şehrin parklara benzeyen güzelliğinin hiç de olağanüstü olmadığını anladım. Uçaktan, yüksekten hızla uçarken gördüğümüz manzara ayrıntıları göremesek de en ilginç olanıydı. O ilk gün, Boğuşup esir alınırken bunların çoğunu fark edememiştik. Oysa şu ana kadar saatte rahatlıkla 30 mil kadar hızla yol alarak ülkenin büyük bir bölümünü kat etmekle epey fikir sahibi olmuştuk. Öğle yemeği için muazzam büyük bir şehirde durduk. Burada caddelerin arasında ağır ağır dolanırken daha çok kişiyle karşılaştık. Geçtiğimiz her yerden bize bakmak için dışarı çıkmışlardı. Ancak burada sayıları daha fazlaydı. Ağaçlarla çiçeklerin arasında gölgeli küçük masaları olan büyük bahçeli bir yere yemek yemeye girdiğimizde bir sürü göz üzerimizdeydi. Kır, köy ya da şehir. Her yerde sadece kadınlar. Yaşlı kadınlar, genç kadınlar, büyük bir çoğunluğu ne genç ne yaşlı görünenler. Ama sadece kadınlar. Daha az sayıda olsalar da genellikle kendi alanında gruplar halinde görünen genç kızlarla çocuklar da göze çarpıyordu. Okul, ya da çocuk parkına benzer yerlerde pek çok küçük çocukla genç kız gözümüze ilişmişti. O ana dek görebildiğimiz kadarıyla hiç erkek çocuk bulunmadığını söyleyebilirdik. Hepimiz dikkatle bakıyorduk. Kadınların hepsi nezaketle, kibarlıkla ve sabırsız bir ilgiyle gözlerini dikmiş bize bakıyordu. Hiç biri kaba değildi. Artık konuşmalarının çoğunu anlayabiliyorduk. Söyledikleri her şey gayet hoş geliyordu. Üçümüz hava kararmadan sağ salim büyük odamıza döndük. Vermiş olduğumuz zarar tamamen görmezden gelindi. Yataklar ilk seferki kadar düzgün ve yumuşaktı. Yeni giyeceklerle havlular konmuştu. Bu kadınların bütün yaptığı geceleri bahçeleri aydınlatıp fazladan bir gözcü koymaktı. Ancak ertesi gün bizi hesap vermeye çağırdılar. Yeniden yakalanma sürecimize katılmamış olan üç öğretmenimiz tamamen bizim için hazırlanmakla epey meşgul olmuş Şimdi de açıklama yapıyordu. Aracımıza doğru gideceğimizi ölmeden aşağı inmemizin başka bir yolu olmadığını çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden kaçışımız kimseyi sıkıntıya sokmamıştı. Bütün yaptıkları ormanın iki nokta arasındaki sınırları boyunca hareketlerimize göz kulak olmaları için bölgenin sakinlerini çağırmaktı. Anlaşıldığına göre o gecelerin çoğunda nehir yatağının kenarındaki büyük ağaçlarda ya da Tepedeki kayaların arasında güvenli bir şekilde oturan dikkatli hanımlar tarafından gözlenmiştik. Teri acayip kızmış görünüyordu. Oysa bu durum bana son derece gülünç geldi. Meğer biz burada kanun kaçakları gibi gizlenip fırsat kollayarak dolaşır, yemişlerle meyvelerle beslenir, geceleri yağmurdan ısınıp üşür, gündüzleri susuz kalıp terleyerek hayatımızı tehlikeye atarken bu saygıdeğer hanımlar sadece bizim ortaya çıkmamızı bekliyorlarmış. Derken bizim anlayabilmemiz için kelimeleri özenle kullanarak açıklama yapmaya başladılar. Anlaşılan bizi ülkenin bir tür toplumsal vesayet altında tutulması gereken konukları gibi görüyorlardı. Bu ilk zorbalığımız bir süreliğine gözetim altında tutulmamızı gerekli kılmıştı. Ama dillerini bir öğrensek, hiçbir zarar vermeyeceğimiz konusunda da bir anlaşsak, ülkenin her köşesini bize göstereceklerdi. Jeff onları inandırmaya hevesliydi. Elbette Terry'den söz etmedi ama kendinden utandığını artık kesinlikle onların istediği gibi olacağını açıkça bildirdi. Dil konusuna gelince hepimiz öğrenmeye can atıyorduk. Bize çok sayıda kitap getirdiler. Ben de ciddi bir şekilde okumaya başladım. Bir gün kendi odamızda biz bizeyken Terry birden Fasarya Edebiyat diye çıkıştı. Doğal olarak insan çocuk öyküleriyle ile başlama ama şu aşamada biraz daha ilginç şeyler beklerdim. İçinde erkek olmayan heyecan verici aşk romanları ya da fırtınalı maceralar bekleyemezsin. Öyle değil mi? diye sordum. Teriyi, bizim burada hiç erkek olmadığını kabul etmemiz kadar rahatsız eden bir şey yoktu. Oysa ne bize verdikleri kitaplarda ne de resimlerde onlara ait tek bir iz bulunmuyordu. Kapaçeleni diye homurdandı. Amma saçma sapan konuşuyorsun. Onlara açıkça soracağım. Artık dillerini yeterince biliyoruz. Doğrusu Dillerini öğrenmek için elimizden geleni yapıyor, akıcı bir şekilde okuyup okuduklarımızı gayet kolaylıkla tartışabiliyorduk. O gün öğleden sonra hep birlikte çatıda oturuyorduk. Öğretmenlerimizle birlikte üçümüz bir masada toplanmıştık. Etrafta gardiyan da yoktu. Bir süre önce eğer şiddete başvurmayacağımız konusunda anlaşırsak bizi her dakika gözetlemekten vazgeçeceklerini söylemişlerdi. Biz de bütün kalbimizle söz verdik. Bunun üzerine orada öylece huzurla oturduk. Hepimiz benzer giysiler içindeydik. Saçlarımız artık onlarınki kadar uzundu. Onlardan tek farkımız sakallarımızdı. Sakal bırakmak istemiyorduk. Gel gelelim şu ana kadar onları bize herhangi bir kesici alet vermeye ikna edememiştik. Hanımlar diye başladı Terry. Adeta beklenmedik bir anda. Bu ülkede hiç erkek yok mu? Erkek mi diye yanıtladı Somel. Sizin gibi mi? Evet erkek. Terry sakalını gösterip geniş omuzlarını geriye attı. Erkekler, gerçek erkekler. Hayır, diye yanıtladı sakince. Bu ülkede hiç erkek yok. 2000 yıldır aramızda hiç erkek olmadı. Bakışları dürüst ve samimiydi. Üstelik bu şaşırtıcı cümleyi hiç şaşırtıcı değil de gayet normal bir şeymiş gibi söylemişti. İyi ama bu insanlar, bu çocuklar, diye ona zerre kadar inanmayarak ama bunu söylemek de istemeyerek karşı çıktı. Ah evet diye gülümsedi. Şaşırdığınızı düşünemedim. Burada hepimiz anneyiz ancak hiç baba yok. Bunu çok daha önceleri soracağınızı sanıyorduk. Neden sormadınız? Bakışları her zamanki gibi son derece kibar, ses tonu da oldukça içtendi. Terry dillerini kullanmaya tam alışamadığımızı anlattı. Hatta bana kalırsa bu dili iyice bozmuştuk. Jeff ise çok daha açık sözüydü. Buna inanmakta güçlük çektiğimizi kabul edersek, dedi, bizi bağışlar mısınız? Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir şeyin olmasına imkan yok. Sizde bunun mümkün olduğu kadar bir yaşam türü yok mu? diye sordu Zava. Tabii, evet, bazı gelişmemiş türlerde var, tabii. Ne kadar gelişmemiş, daha doğrusu ne kadar üstün? Şey, bunun görüldüğü çok gelişmiş bazı böcek türleri var. Partenojeniz diyoruz buna. Bakire doğum anlamına geliyor. Zava onu takip edemiyordu. Doğumu tabi ki biliyoruz da bakire nedir? Teri rahatsız olmuşa benziyordu. Jeff ise soruyu sakince karşıladı. Çiftleşen hayvanlar arasında bakire sözcüğü çiftleşmemiş dişiye verilen attır diye yanıtladı. Ha anladım. Peki erkekler için de aynı sözcük kullanılır mı? Yoksa bunun için ayrı bir terim mi var? aynı terimin geçerli olduğunu ancak nadiren kullandığını söyleyerek bu soruyu aceleyle geçti. Ya dedi. İyi ama biri diğeri olmadan kesinlikle çiftleşemez. Öyleyse çiftleşmeden önce her ikisi de bakir değil midir? Hem söylesenize doğumu sadece baba tarafından gerçekleşen yaşam biçimleriniz de var mı? Bildiğim kadarıyla yok diye yanıtladı. Bunun üzerine ben de ciddiyce sordum. Bizden Burada 2000 yıldır sadece kadınların bulunduğunu ve sadece kız bebek doğurduklarına inanmamızı mı bekliyorsunuz? Tamamen öyle diye ciddiyetle başını sallayarak yanıtladı Somel. Tabii başka hayvanlarda böyle olmadığını, anneler kadar babaların da olduğunu biliyoruz. Hem sizlerin de birer baba olduğunuzun, halihazırda türünde bulunduğu bir toplumdan geldiğinizin farkındayız. Gördüğünüz gibi bizimle rahatça konuşmanızı bize kendi ülkeniz ile dünyanın geri kalan kısmı hakkında bilgi vermenizi bekliyoruz. Baksanıza biz sadece kendi ülkemizi bilirken sizler ne kadar çok şey biliyorsunuz. Önceki çalışmalarımız sırasında dışarıdaki büyük dünyayı anlatmak, taslaklar, haritalar çizmek hatta küre şeklinde bir meyveden bir yerküre yaparak ülkelerin büyüklükleriyle aralarındaki bağlantıları gösterip her birinde kaç kişinin yaşadığını söylemekte epey zorluk çekmiştik. Bütün bunlar Sadece ana hatlarıyla verilen yetersiz bilgiler olduğu halde gayet iyi anlamışlardı. Bu kadınlar üzerine tam istediğim etki yaratamadığımı düşünüyordum. Hiç de cahil değillerdi. Aksine son derece akıllıydılar. Bunu gittikçe daha iyi anlıyorduk. Olayları akıl süzgecinden geçirmede, geniş düşünebilme becerisinde bir numaraydılar. Ancak bilmedikleri pek çok şey vardı. Oldukça sakin mizaçlı, sabırlı ve iyi kalpliydiler. Hepsinde bulunan, en etkileyici özelliklerinden biri de hiç sinirli olmamalarıydı. O sırada incelediğimiz tek grup buydu ancak daha sonra da bunun genel bir özellik olduğunu gördüm. Becerikli, güvenilir ellerde olduğumuzu giderek daha fazla hissediyorduk. Buna rağmen bu kadınların genel seviyesi hakkında hala tam bir fikir edinememiştik. Bize elinizden geldiğince her şeyi öğretmenizi istiyoruz diye sürdürdü konuşmasını Somel. Kendinden Emin biçimli ellerini önündeki masanın üzerinde birleştirmişti. Aydınlık, sakin gözleriyle, içtenlikle gözlerimize bakıyordu. Biz de sizde, bizdeki yeni, yararlı şeyleri öğretmek istiyoruz. Çok iyi tahmin edebileceğiniz gibi 2000 yıldan sonra aramızda erkeklerin olması bizim için müthiş bir şey. Tabii kadınlarınızı da tanımak istiyoruz. Onlar için önemli olduğumuza ilişkin sözleri Terry'i anında sevindirmişti. Kafasını kaldırma biçiminden bunun onu memnun ettiğini anlamıştım. Ancak Somel kadınlarımızdan söz ettiğinde daha önce hayatım boyunca kadınlar sözü geçtiğinde hissettiğim hiçbir duyguya benzemeyen bir tür tuhaf, ufak, tanımlanamaz bir şey hissettim. Bize bunun nasıl ortaya çıktığını anlatır mısınız diye üsteledi 2000 yıldır dediniz. Ondan evvel burada erkekler var mıydı? Evet diye yanıtladı Zava. Bir süreliğine hepsi sessizleşti. Tüm hikayemizi okumalısınız. Telaşlanmayın. Açık ve kısa yazılmıştır. Nasıl tarih yazılacağını öğrenmemiz çok vaktimiz aldı. Ah sizinkini okumayı ne kadar isterdim. Hevesle parlayan gözleriyle döndü, her birimize tek tek baktı. Harika olurdu değil mi? 2000 yılın tarihini karşılaştırmak, aramızdaki sadece anne olan bizlerle hem anne hem de baba olan sizler arasındaki farkları görmek. Tabii kuşlarımızın hayatında babanın da neredeyse anne kadar gerekli olduğunu görüyoruz. Ancak böceklerde bunun daha az, ''Bazen çok küçük bir önemi olduğunu görüyoruz. Sizde de böyle değil mi?'' ''Ah evet. Kuşlarla ve küçük böceklerde böyle.'' dedi Terry. ''Ama hayvanlarda değil. Hayvanlarınız yok mu?'' ''Kedilerimiz var.'' dedi. ''Kedilerin erkeği pek işe yaramıyor.'' ''Büyükbaş hayvanlarınız, koyunlarınız, atlarınız yok mu?'' ''Bu hayvanların taslak resimlerini çizip ona gösterdim.'' Hızlı ve keskin hareketlerle koyun ya da lama benzeri bir şey çizerek ''Çok eski günlerde bunlardan vardı.'' dedi Somel. İki, üç çeşit köpek dizip, bir de bunlardan dedi. Bir de şundan diyerek benim acayip yine de ne olduğu belli olan atımı gösterdi. Onlara ne oldu diye sordu Jeff. Artık onları istemiyoruz. Çok fazla yer kaplıyorlardı. İnsanlarımızı beslemek için topraklarımızın tümüne ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi küçücük bir ülke burası. Süt olmadan ne yapıyorsunuz diye sordu Terit şaşkınlıkla. Süt mü? Fazlasıyla sütümüz var. Kendi sütümüz. Ama ama yemek pişirirken kullanmak için demek istiyorum. Yetişkinler için dedi Terry budalaca. Kadınlar şaşkın bir parça rahatsız olmuş bir halde bakıyorlardı. Jeff imdada yetişti. Biz büyük baş hayvanları sütleri için olduğu kadar etleri için de besliyoruz diye açıkladı. İnek sütü temel besin maddesidir. Sütü sağıp dağıtan büyük bir süt endüstrimiz vardır. Hala şaşkın görünüyorlardı. Çizdiğim inek resmini gösterdim. Çiftçiler ineği sağırlar dedim. Bir süt kovasıyla bir tabire çizip pantomim hareketleriyle adamın sütü sağışını gösterdim. Daha sonra bu süt şehre götürülüp sütçüler tarafından dağıtılır. Sabahları herkesin kapısında süt olur. İneğin yavrusu yok mudur diye sordu Somel ciddiyetle. Ah tabi vardır. Ona da buzağa denir. Bu süt hem size hem de buzağıya yeter mi? İnekten buzağıyı, buzağıdan da kendi besinin çalan süreci bu tatlı yüzlü üç kadını anlatmak epey zaman aldı. Bu konuşma bizi et işiyle ilgili daha derin tartışmalara götürdü. Bembeyaz bir suratla bağışlanmayı dileyerek hepsini dikkatle dinlediler. Benzersiz bir tarih. Bu hikayeyi maceralarla süslemeye çalışmama gerek yok. Bu olağanüstü kadınlarla geçmişleri bu kitabı okuyanlara ilginç gelmiyorsa zaten hiç ilgilenmeyeceklerdir. Bize gelince. Bir ülke dolusu kadına karşı üç genç adam. Ne yapabilirdik ki? Tarif ettiğimiz gibi kaçmış, terinin yakındığı gibi kimseye vurup rahatlayamadan, sessiz sakin aynen geri getirilmişti ki. Macera yoktu. Çünkü kavga edecek bir şey yoktu. Bu memlekette vahşi hayvan yoktu. Evcil olanlar da çok az sayıdaydı. Şimdi durup size bunların içinde bu memlekette en sık rastlanan ev hayvanından söz edebilirim. Kediler elbette. Ama ne kediler? Bu Burbank sanımları kendilerine ne yapmışlardır dersiniz.